محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبي نبي خلق نبي خلوقه ولم يدانوا في علم ولا كرام دع مذ دعم gide madan Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Sallallahu aleyhi Mevlidi Şerif geceniz mübarek olsun. Amin. Rabbim nice Mevlidi Şerif aylarına, gecelerine sağa cafiyetle sevdiklerimizle beraber ulaşmayın. Nasıl eylesin. Amin. Şimdi Ahmededderdir el-Halveti el-Maliki Hazretleri evliyaullahın reislerindendir. Kahire'de Ezer-i Şerif'in arkasında kabr Şerif'in ziyaret ettim. Meşhur Savi tefsirini yazan Ahmed es-Savi Hazretleri de şeyhidir. Halvetiye meşayihindandır. Hayreddin Tokadi ve Şeyh Şaban Veli silsilesinden. O zatın mevlidi hem siyer içeriyor. Hadi şeriflerle doludur. O zamanki kadar Berzenci Mevlid'i okuyorduk. Bundan sonra Mevlid'i derdir okuyacağız. İnşallah bunu da sizlere ayrıca tam edeceğiz, neşredeceğiz. Hem kelime manası, talebeler mana versin diye, siyer kitabı gibidir. Hem de fırsat bulursak şerhini de yaparız inşallah. Ama önümüzdeki günlerde ben şimdi Arapçasını dizdirdim, hazırladım. Sizlerin okuyacağı şekilde sizlere dağıtırız inşallah. Mevlid-i Şerif'te biliyorsunuz siz istiğfar ve salavata devam ediyorsunuz. 3 istiğfar ediyorsunuz, bir salavat, 3 istiğfar, bir salavat-ı şerife içinizden benle beraber de arada salavatlar var. Onlarda bana eşlik ediyorsunuz. Onları sesli okuyoruz beraber. Allah'ın makamı şerif deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kafir şerifine Allah'ımızın kokulandırması, buhurlandırması için yapılan salat selam duaları, tatir, tebhir duaları salavat-ı şerife, onlar da birlikte okuruz. Sonra arada bunda ilginç şeyler var tabi. Adem Aleyhisselam'ın havaannemizle cennette birleşmesinden evvel mehrini ödemeden yanaşamazsın buyuruldu. İşte o de burada da geçiyor. Diğer kitaplarda da var da orada mesela üç kere mehri nedir? Üç salavat oku buyurdular. O arada üç salavat beraber okuruz. Bunlar ben tabii kendim tertip ettim. Sonra bir rivahat, 20 salavat okumadan el süremezsin buyuruldu. Sonra 20 salavat serifi okuyacağız. Ondan sonra kıyam yeri geliyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve e, dünyaya teşriflerini amine validemizin anlattığı noktaya gelince kıyam ayağa akıyoruz. da ruh, ruhu Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, ruhaniyeti hazır olduğu bütün ulema ve tarafından müşahede edilmiştir. Zaten onun ruhaniyeti bütün alemleri kaplamış. İlk nur, ilk mahluk, ilk ruh, ilk akıl, hepsi o. Sallallahu aleyhi ilk yaratılan. Bu itibarla ayağa kalktığımız zaman işte orada merhabalar var. O merhabalar aralarında da sallallahu a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da 20'ye böldüm. 20 20 20 100 kere tamamlanırsa Ben kale sallallahu a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fetaha ala nafsi 70 min er rahmeti. Bunu okuyan diyor bu salavatı özellikle mevlidi i Şerif'teki ayağa kalkma anında okusa bazı rivayetlerde biz en uzun rivayet, yani en çok rivayet yüz keredir, biz en fazlasını yapalım. Yüz kere okursa özellikle 70 rahmet kapısını kendine açmış olun. Yetmiş rahmet ne demek biliyor musun? Bir rahmet dünya ahireti mamur olur, bir rahmet. Dünyana da yeter, de yeter, çoluk çocuğuna da yeter. Yetmiş rahmet kapısını açıyor bu Salavatı okuyan, Mevlid'de kıyam edildiği zaman. inşallah çok rahmetler bize açılacak. Üzerimize saçılacak. Nurlar, bereketler, feyizler yağacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizden hoşnut ve razı olacak. Rabbimiz de onun rızasıyla bizden razı olacak. Amin. Amin Allah'ımız sallallahu aleyhi ve ve aleyhi ve Ondan sonra da elf ve elf salatinler var. E, du duasını. Zaten duasını da hemen Mevlid'in peşine yaparız. Kabul saatidir. Sonra sohbetten sonra daha dua el hüzum kalmaz. Anladın? Sohbetten sonra El-Fatiha deyince Herkes çıkabilir. Rabbim gecenizi mübarek eylesin. Amin. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezi ilâ ilâhe illâhu el-hayyye el-kayyume ve tûbû hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezi ilâ ilâhe illâhu el-hayyye el-kayyume ve Kulu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kastır hatan sehven amden günahı ve günah kebâr cinsinden her ne işlediysek biz anların cümlesinden nadim olduk peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi estağfirullah Estağfirullah el-Azim el-ledi la ilahe illa el-hayyye el, el ve etubu ile Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Lakin icabım Ressulum, min anfasıkm, aziz onlara, anettim, hırızun alaykom, hırızun alaykom, bil müminin, rafıfı rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلى الله عليه وسلم ya seyyidi ya muhammad صلى الله عليه وسلم ya seyyidi ya muhammad صلى الله عليه وسلم ya seyyidena ya muhammad Jazallahu Jalla Ana Nabi sallallahu Jalla Ali Vüsallem Amahu Ahel. <coughs> Alhamdulillah, Ledi Anağm Alina, bin Nabi Ana Muhammed sallallahu Jalla Ali sallallahu ve <coughs> sallallahu el ve وفي العالين درجته وفي المقربين ذكر داره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواجب الوجود الواسع الكرم والجود المنزه عن الوالد والمولود الذي بعث فينا نبيه وحبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات فأظهر به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وخصه بالشفاعة العظمى والمقام الأسنى وأخذ على أنبياءه المواثيق والعهود لإن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك المعبود فلما قروا بذلك قال اشهدوا أنا معكم من الشهود فدل ذلك على أنه أفضل خلق الله وأشرف رسول الله من أحبه أحبه الله ومن عصاه فقد عصى الله قال الله تبارك وتعالى استعذ بالله قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحبون الله اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهِ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي فمن اراد ان يكون حبيب للحبيب فليكثر من الصلاه على الحبيب اصطر اللهم قبره الشريف بعرف شذيم من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Allah mucallal aleyh sainam Muhammedu aleyhi o sâhbi, iftala ve barik ve sâlim teslimen kâdâlik. Allah mucallal aleyh ve barik teslimen kâdâlik. Allah mucallal aleyh sainam Muhammedu ve barik ve ويكفي العاقل النبيب والحاذق النجيب في بيان عظم هذا النبي الكريم وبيان قدر الصلاة عليه والتسليم قول الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي ya eyyuhalazine amanu salluu alayhi عليه alayhi wa sallimu teslima Allahumma salli وسلم وبارك على barik محمد seyyidina muhammadi wa alihi wa sahbih afdal salavatika adada malumatika wa barik wa sallim teslima kathalik Allahumma salli ala أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليماً كذلك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلال من فرج الكروب على آله وصحبه وسلم ولقد أحسن من قال شعرا فأنت رسول الله أعظم فأنت رسول الله أعظم كائن فأنت لكل الخلق بالحق مرسل عليك مدار الحق إذ أنت قطبه عليك مدار الخلق إذ قطبه فأنت منار الحق تعالوا وتعالوا فآدك بيت الله دار علومه وباب عليه منه للحق يدخلوا ينابيع علم الله منه تفجرات ففي كل حي منه لله منهلوا منحت بفيض الفضل كل مفضل Fakullu oluva zulun bhi min kaya zulu. Nizam janisar al-ambiyar ifatajum. Nizam janisar أطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عالي وصحبه فيا مدت الإمداد قضة غطهي ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل محال يحول القلب عنك وإنني وحقك لا أسلو ولا أتحول عليك صلاة الله منه تواصلت صلاه اتصال عنك لا تتنصلوا اللهم صل وبارك عليه اللهم صل وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه افضل الصلوات معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك ولما كان افضل خلق الله كان أول خلق الله وآخر أنبياء الله ربا عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره رجع ذلك النور يدور بالقدره حيث شاء الله فلم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنه ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعه اجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوحة ومن الثالث العارس ثم قسم الرابعة أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرس ومن الثاني الكرسية ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابعة أربعة أجزاء ثم قسم الجزء الرابعة أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأراضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى ومن الثالث نور أمس والتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عطر اللهم قبره الشريف بعرف جذي من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ويروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله متع وجبتك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد وآله الترمذي وحسنه واختلفوا في أول المخلوقات بعد النور المحمدي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحي أنه الماء ثم العرش ثم القلم ثم لما خلق الله تعالى آدم من طين ونفق فيه الروح جعل ذلك النور في ظهري فكان يلمع في جبينه فيغلب على سائر نوره Alturil Aalhumma qabrahu şerif, bı min salatem ve teslim. Allahumma cüll ve sülüm <gülüyor> ve aley. Şimdi salavatlar gelecek üç kere, yirmi kere olmaları. Sesleri, seslice okuyul beraber, kuvvetli ses yapalım. Çünkü melâike şahit olur. Bütün ruhânîler şahit olur. Ve bu meclise bulunanlar mağfiret olur. Yarın ahirette de şahitlerimiz çok olur. Amin. Ali Cafer ibn Muhammed'in Sıddık radıyallahu teala anhüma Mekese't-ruh fi râs Adem ve fi sadrıhi 100 ve fi saqâyhi ثم علم الله تعالى إسم جميع المخلوقات ثم مر الملائكة بالسجود لو سجود تحية وتعظيم الله سجود عباده فسجدوا إلا إبليس فاستكبر وابا فكان أبلا من عصى الله تعالى وأبلا حاسد لمن فضله الله تعالى فطرده الله تعالى ولعنه وأهبطوا من الجنة مذموما مخزولا ثم خلق الله تعالى حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم ولم يشعر بذلك فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومت يده إليها فقالت الملائكة مهيا آدم قال ولما قد خلقها الله تعالى لي فقالوا حتى تؤدي مهرها قال وما مهرها قالوا أن تصلي على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث مرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفي روايتنا أنه لما رام القرب منها طلبت منه المهر قال يا رب وماذا أعطيها فقال يا آدم صل على محمد بن عبد الله عشرين مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi ve Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi Allahumma salli ala seyyidina wa ala alihi Allahumma Allahumma Allahumma <سؤال> <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم <سؤال> صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك ففعل ما باح الله لهما نعم الجنة لا شجرة الحنطة فنها عن لك منها فاتحيل إبليس حتى دخل الجنة واتع إليهما ووقف وناح نياحة أحزنتهما فقالا لهما يبكيك فقال أبكي عليكما تموتان وتفقدان النعيم المقيم ألا دلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى فكنا من هذه الشجرة فإنها شجرة الخلد ما إني لكما من الناصحين فلما أخواهما وأكلا منها وظنى أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا قال الله تعالى يا آدم ولم يكن فيما أبحت لكما من الجنة مندوحة عن هذه الشجرة قال بلى يا رب عزتك وجلالك ولكن ظننا أن أحدا لا يحلف بك كاذبا فأهبطهما إلى الأرض عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلي وبارك عليه قال بهبب بن منبب رضي الله تعالى عنه لما بضادم إلى الأرض ما يبكي ثلاثة مئات عام ثم, ثم لا يرقو له دمع ثم إن حواء ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطنا وضاعت شتى وحده كرامةً لمن أطلع الله بالنبوة سعده ولما توفي آدم عليه السلام كان شيث وصيه على أولاده ثم إن شيث عليه السلام أوصى ولده بوصية آدم ألا يضع هذا النور إلا في المطهرات من النساء ولم تزل هذه الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن إلى وصل هذا النور إلى عبد الله بن عبد المطلب وطهر الله تعالى هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية قال صلى الله تعالى عليه وسلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام قال صلى الله تعالى عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، فوَجُلَالَةُ الطَّيِّبِينَ الطاهرين ونَتِيجَةُ الْكِرَامِ الْمُوَحِّدِينَ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْهَاجِمِيُّ الْقُرَشِيُّ الْأَمِينُ المنتخب من خير بطون العرب وعرقها في النسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش وإلي تنسب قريش فمن كان فوق فكناني لا قرشي ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلías ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا هو النسب المتفق عليه وما بعده لا يعفل عليه. عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذيم من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز هذا السر المصون الساري في الظهور والبطون من عالم الخفاء إلى عالم الظهور ليتم بذلك كمال الصفاء ومزهد السرور الهم عبد المطلب بأن ذهب إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فخطب منه بنت وآمنة لولده عبد الله وهي يومئذ أفضل أمرأة من قريش نسباً وحسباً وهو يومئذ أفضل أمرأة من قريش نسباً وموضعاً فزوجها له وبنا بها في شعب أبي طالب فحملت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والظهر لحمله والظاهر لحمله عجاب إب ولوضعه غرائب عطر اللهم قبره الشريف بعرف جديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسل وبارك عليه عن كعب الأحبار رضي الله تعالى أن أنودية تلك الليلة في السماء صفاحها والأرض وبقاعها إن النور المكنون الذي منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستقر الليلة في بطن آمنة فيا طوبى لها ثم يا طوبى لها وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة فكانت قريش في جذب شديد وضيق عظيم فاخضرت الأرض وحملت الأشيار وجاءهم الرفت من كل جانب فسميت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة الفتح والابتهاد وتهاءت حين حملت به فقال لا أنت حملت بسيد هذه الأمة قالت آمنة رضي الله تعالى عنها ما شعرت بأني حملت به ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وتانيات بين النوم واليقظة فقال أن شعرت بأنك حملت بسيدي الأنام ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي يتاني فقالني قولي قول إذا وضعته أعد بالواحد من شر كل حاسد ثم سمي محمدا قطر اللام قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه valor ya nakul ladat al quraish natqat tilka al laylah qalat humila bi rasul illahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa rabb al ka'bah wa huwa mamud dunya wa siraj ahliha wa وفرت محوش المشرق إلى محوش المغرب بالبشارات وكذلك حيدان البحار يبشر بعضها بعضا ولو في كل شهر نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم ميمونا. وركان ولما تم لها من حملها شهران توفي عبد الله وهو راجع من الشام وهو راجع من الشام مع جماعة من قريش سافروا للتجارة فمروا بالمدينة فتخلف مريضا عند اخواله بني عدي ابن النجار Fakam onda bir tufi rahmahu Allahu Teala, atirilam, qabrahu şerif, bi arif ve teslim. Allahumma cüll ve قَيْلَ لَمَّا حَضَّرَتْ بِلَادَةُ آمِنَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى لِلْمَلَائِكَةَ اِفْتَحُوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا وَأَبْوَابَ الْجِنَانِ كُلَّهَا وَأُلْبِسَتْ الشَّمْسُ يَوْمَيذٍ نُورًا عَظِيمًا وَكَانَ قَدْ أَذِنَا اللَّهُ تَعَلَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسُعَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْ شرابةً سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً قالت آمنة رضي الله تعالى عنها لما أخذني الطلق ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه سمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما هالني ثم رأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذاب عني الرعب وكل وجع نجده ثم التفت فيذان بشربة بيضاء فتناولتها فأصابني نور عالي ثم رأيت رسفة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن به فبينما أتعجب وأقول من أين علم نبي؟ فقلنا لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين فبينما أنا كذلك إذ بديباج نبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقال يقول خذ خذوه عن عيون الناظرين قالت فرأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديه مباريق من فضة ثم نظرت فإذان بقطعة من الطير قد أقبلت علي حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد من وجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فالدائ نجم مشارق الارض ومغاربها ورأيت ثلاثه اعلاما ضربات على من بالمشرق على من بالمغرب على من على ظهر الكعبه فاخذني المخاض فوضعت ولدي محمدا Allahü Teala Ali mèsalem. Cella Allahü Aala Muhammed. Cella Allahü Aala Ali mès. Cella Muhammed. Cella Allahü Aala Muhammed. Muhammed. Muhammed. Muhammed sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu Muhammed sallallahu televizyondan izleyenler de kalksınlar ayağa salavat okunuyor ayak kalksınlar sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Muhammed <wa sallam> sallallahu aleyhi <wa> sallallahu aleyhi <SessizIchil> Muhammed sallallahu sallallahu Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا من راى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi mes, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi mes, Sallallahu ala muhammed Sallallahu alayhi mes, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi mes, Sallallahu ala Sallallahu alayhi mes, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi mes sallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi mes. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu ve sellem صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأين العيش حنت مرحبا بالسرى إلا إليك مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu sallallahu sallallahu ve sellem صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داعي وجب الشكر علينا ما دعا لل الله جاعي ايها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داعي صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه Sallallahu Aleyhisselam Muhammed. sallallahu Aleyhisselam Sallallahu Allahu Muhammed. sallallahu Aleyhisselam Sallallahu Allahu Muhammed. sallallahu Aleyhisselam Sallallahu Allahu Muhammed. Sallallahu Aleyhisselam Muhammed. Allahu Muhammed. Allahu Muhammed. Allahu Muhammed. Allahu Aleyhisselam Muhammed. Allahu والغمام قد أضلت مرحبا والملاء صلى عليك مرحبا فعليك الله صلى مرحبا دائماً طول الدهور مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu alayhi ve sellem. Essalatu vesselam aleyke ya Rasulallah. Essalatu vesselam عليك ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin ve صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك وعلى أصحابك أجمعين. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على محمد صل الله عليه صل الله على محمد صلى الله عليه صل الله على محمد صلى الله عليه صل الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما احد هادي اليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه, وسلم صلى, الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه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 Sallallahu ala Muhammed sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه فإذا وساجد قد رفع أصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتيل ثم رأيت صحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيت فغيبت عني فسمعت مناديا ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها فادخلوا البحار ليعرفوا باسمه وصورته ونعته ويعلموا أنه يسمى في الماحين لا يبقى شيء من الشرك إلا محي في زمنه ثم جلت عنه في أسرع وقت عطر الله قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وفي رواهتنا النامنة رضي الله تعالى عنها قالت لما فصل مني خرج معه نور ضاء له بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضة من التراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه عن امي قالت لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقع على يدي فاستهلف فسمعت قائلا يقول فسمعت قائلا يقول رحمك الله قالت الشفا وظالما بين المشتق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم البنت في رواية ثم ألبسته وأصدعته فلمن شبلان غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب عني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق والمغرب قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله تعالى فكنت أولا الناس إسلاما أطر الله قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فمن عجائب ميلادته صلى الله تعالى عليه وسلم ما روية من ارتجاج إيفان كسرة وسقوط أربعة عشرة شرافة من شرفاته وغيض بحيرة الضبريّة وخمود نار فارس كان لها عام لم تخمد وولد صلى الله تعالى عليه وسلم مختوناً مسروراً أي مقطوع السرة فاقتلف في عام بلادته والصحيح أنه عام الفيل فالمشهور أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوما فقيل بخمس وخمسين يوما فقيل غير ذلك والصحيح أنه ولد في شهر ربيع لول يوم الاثنين ولصح لثمان خلت منه والمشهور أنه ولد يوم الاثنين عشر ربيع الأول والمشهور أنه يوم الاثنين نهارا بعد الفجر وقيل ليلا أططر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما ولد صلى الله تعالى عليه وسلم خرج معه نور ضال قصور الشام وخرج من بطن منه نظيفاً ظريفاً ما بي قذر كما أشار لذلك عمه العباس رضي الله تعالى عنه بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك Fenapnu fi zālik alẓiām ve fi nūr ve sūb lirrashad naxtirīq qatirillām qabr al-sharīf biʿarf jadīy min salāt wa tasslīm Allāh mursal فَلِلَّهِ الدَّرُّ الْبُوْصِيرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَيْثُ قَالَ وَمُحَيًّا كَالشَّمْسِ مِنْكَ مُضِيءُ أَسْفَرَتْ عَنْهُ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ الَّذِي كَانَ لِلْدِّينِ Şururun buyumu ve zdeha ve tevâlet büşrâl havat fi anqadülde al Mustafa ve hâb al Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu alayhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Muhammed Sallallahu ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu Sallallahu ala Muhammed Sallallahu آية من كما تداع البناء وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء وعيون للفرس غارت فهل كان fehal kan al-iranihum biha yutfao mevlidun kana fi talal al-kufr wa balun alayhim wa baba attayrilla maqbar بعارف شذيذ من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فهني به لي الفضل Kılışı من فقر ما لم تناله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu Muhammed sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem şemme tehul ve ve şefetna bi kavlihaş şaffa Rafya rasağı fi zālik al-rafʿ ila kulli šu'adin imāw. Jālan Allāh ta'ala Amin. Vakitb alenā bil wafat ala ikmali Amin. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة و ألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف الف صلاة و ألف الألف سلام عليك يا خاتم رشل الله ألف ألف صلاة و ألف الألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف ألف صلاة و ألف الألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا محمد مصطفى ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا سيدا ولدي آدم أجمعين ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا أحمد ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا محمد ألف ألف صلات و ألف ألف سلام عليك يا طه يا سين ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة و, و, و, و ألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Subhane rabbike rabbil izzeti amma yusufun Ve selamun alel mursaleen Velhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaleen Muhammedun ala alihi sahabim Ya Allahü ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim Ya Allahü ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim Ya Allahü ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim La ilahe illa anta ve la ne'abbedü illa iyyâke fe'afu anna ve a'afinâ ve teqabbel minnâ inneke entes-semî'ul-alim Allah'ım ezi anna nebiyyena sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ma'hu ve ehlühü Allah'ım ezi anna ve an ümmetî hayral cezâ Allah'ımı ve sellim ve barik aleyh ve a'li derecete, derecete ve ve Ya Allahümme atihe meqâman mahmudan Allahümme atihe alwesilete ve alfadilete ve almakamal mahmudan lezhi abattah ve zi anna afdala ma jazayta nabiyyan an ümmetih Allahümme ya Rabbi ab'athu meqâman yagbıtu fiil evveluna ve alakhiruna yawma alqiyâme Allahümme ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allahümme ajaluhu şefi'an lana fi ve bi in mevtina wa qabrina <gülüyor> wa nushurina amin Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya hayy ya qayyum ya badiu as samawati wal ard ya hadha al jalali wal ikram ya hadha al jalali wal ikram ya hadha al jalali wal ikram cumbarak <gülüyor> okunan mevlid-i şerifi bu fatih muhitine bizim bu derneğimize fatih muhitimize oradan Avrupa yakasına oradan Anadolu yakasına İstanbul'umuzun tamamına, oradan memleketimizin tamamına ve İslam alemin, aktar arzın, Müslümanların bulunduğu bütün mahallata emniyet ve eman eyle ya Amin. güvenceler ihsan eyle ya Amin. belaların, musibetlerin, kahtların, kıtlıkların, vebaların, salgınların, bulaşıcı hastalıkların, ekonomik krizlerin, iç savaşların, dış savaşların, Müdat elin itikad bozucu fitnelerinin şerrine, defnine, refnine vesileyle ya Rabbi. Amin. Sen şu mübarek gecede, şu mübarek saatte Habib-i Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi sellem bizden haberdar eyle ya. Rabbi. Hoşnut ve razı eyle ya. Rabbi vefat uzmanlarına nail eyle ya şikayetlerinden emin eyle ya Amin. sünnet siniz ihya'ya muvaffak eyle ya Amin. dinini davetini tebliğ etmeye muvaffak eyle ya Amin. ehli sünneti aziz eyle ya Amin. ehli bid'ati zelil eyle ya Maddi ve her türlü sahada ehli sünnet alimlerini medreselerini güçlendir ya Rabbi Amin. ehli bid'atin bütün kurum ve kuruluşlarını çökert ya Rabbi Amin. vakıf ve derneklerini çökert ya Rabbi Amin. hepsini iptal eyle ya Rabbi Amin. bütün belalara maruz eyle Arim. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetini bozmaya çalışanların bütün işlerini boz ya Rabbine Sünnetini yolunu yaşatma, sevgisini, muhabbetini gönüllere ekmeye çalışanlara imkan ver ya Rabb Sıhhat ver ya Rabb Afiyetler ver ya Rabb Bereketler ver ya Rabb Evlerimizde, ocaklarımızda bu bereketleri izhar eyle Arim. Çoluk çocuğumuzu terbiyeden aciz kaldık, hayırlı ıslah eyle Arim. Kalpler, akıllar, beyinler, ruhlar hepsi senin yedi kudretinde, tahtı tasarrufunda ve meşiyetindedir. Ya Rabbele âlimin hepsini hayırla ıslâh eyle. Hayır. Beyinlerini hayra döndür yârim. Akıllarını dine döndür yârim. Ruhlerini İslam'a çevir yârim. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an Sünnet ocağına çevir yarım. Amin. Eğlenceleri, şarkıları, türküleri, filmleri, dizileri iftal yarım. E, ocaklarımızdan izale ile yarım. Amin. Eşlerimizin, çocuklarımızın kalplerinden eğlence, sevgilerini, muhabbetlerini izale eyle yarım. Vada-ı dağat muhabbetlerini ilka ile yarım. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini canımızdan ileri geçir yarım. Amin. Malımızdan ileri geçir yarım. Amin. Ana baba evlat sevgisinden ileri geçir yarım. Amin. <gülüyor> Ölürken mutlaka yanımıza getir yarım. Mutlaka bize telkin buyurmasın nasip beyler. Kabirde gördüğümüzde bu benim peygamberim demeye muvaffak eyle. Ya Rabbi şefaati uzmasına nail eyle. Allah'ım öleceğimiz günde O'nun ile. hüsnü hatimeler nasip eyle. Mahşere çıkana kadar kabirde eniş ve yoldaş eyle. Mahşerde elimizden tutmasını nasip eyle. Sıratı O'nunla geçmek nasip eyle. Nizanda O'nunla sevaplarımızın ağır gelmesini müyesser eyle. Cennat aliyatında komşuluk nasip eyle. Civarı Resulillah ile müşerref eyle. Ruhu Resulillah'i haberdar eyle. Amin diyen dilleri nârı cihmden âzâd eyle. Amin. Bu mevlidi i ı Şerif'in okunduğu lokumlardan, helvalardan, sulardan, içenlere, yiyenlere maddi manevi şifalar ihsanı, devalar ikram eyle. Allah'ım ya Rabbi gece gibi daha nice geceler hayırlı uzun ömürle yetişmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şerifinde Ankara'yı bir zaman ziyaret nasip eyle. Amin. Kardeşlerimize, fakirlere de imkanlar nasip eyle. Amin. Borçlu olanlara edalar nasip Amin. eyle. Umre parası derleyip, toplayıp, Allah sallallahu aleyhi tekrar tekrar ziyaret onlara da bizlere de nasip eyle amine ya rabben cennetinle cemaline cümlemizi müşerref eyle Amin. cennetini ve cennete yaklaştıran itikatlara amelleri istiyoruz de nasip eyle Amin. cehenneminden azabından gazabından sana sığındık sen muhafaza Amin. eyle ya rabbi cennat aliyatına bizleri ya rabbi hesapsız azapsız giren ilk cümleyle dahil eyle Amin. ya rabbi cehennemden azabından gazabından Kurtulanlar zümresine ulaşmaya bizleri nâil eyle. Amin. Allah'ım sen fazil-i kereminin, Habibin aleyhi ve sellem'in bütün istediği hayırları, itikatta, amelde, ahlakta, dünyada, ahirette, hepsini senden istedik, istiyoruz şu anda sen bize nasip eylesin. Amin. Habib-i Edîb'in efendimizin aleyhi ve sellem'in dünya ahiret hususlarında, maddi manevi, Ya Rabbi kendi bedenimiz, çoluk çocuğu, ehli ailesi ve bütün Müslüman ümmeti için istediği neler varsa Senden istedik, bize ihsan eyle. Amin. Hangi şerlerden sana sığındıysa biz de sığındık, sen muhafaza et. Hayrın Ya Rabbi, gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, yakınımızdaki, uzağımızdaki, bütün hayırları istiyoruz, ihsan eyle. Amin. Onunla ferahlandık, onunla sevindik, onunla memnun olduk, onunla mesrur olduk, onun mevlidini kutladık ve kutlamaktayız mübarek eyle yarabbim maddi manevi hayırlara, bereketlere, artışlara, hidayetlere, rahmetlere, feyizlere, tecellilere mazhar eyle yarabbim maddi manevi bütün azaplardan, gazaplardan, musibetlerden afat semavi, afat arabiyyeden nasûn-u mahfûz ile yarabbim amin, amin yarabbim sen fazla kerevinle benim de kalbim yine arızalandı kurban oldum hastaneye yatacağım operasyon olacağım yarabbim acil şifalar bana da kardeşlerimize de, de nasip eyle ya Rabbi, biz senin dünyanın zevkleri için yaşamak istemiyoruz. Artık yiyeceklerimiz belli, içeceklerimiz belli. senin tadını gördük, denedik. Dünyanın imkanlarından çok istifade ettik. Sana sonsuz hamdü senalar eder. Nimetlerinin kadrini bilemedik, şükrümüzü hakkıyla ifade edemedik. Sen bizi mazur görüp affı mağfiret eyle Amin. ya. Bundan sonra yaşamak sadece senin dinine, şeriatine, Kur'an'ına, kitabına, Habibin sünnet seniyesine ehl sünnet cemaat mezhebimizin takviyesine şu mevlidi şeriflerin şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetinin gönüllere nakşedilmesine Amin. faydamız olacaksa hizmetimiz geçecekse sen bize muhtaç değilsin Habib'im bize muhtaç değil. biz sana son derece muhtaçız bize bu imkanları nasip eyle Amin. hayırlı uzun ömürle cümlemizi muammer eyle Amin. kaymaktan caymaktan muhafaza eyle Amin. şüphelere düşmekten muhafaza eyle Amin. evvelki seneler gelip şimdi gelmeyen hatta gelemese de uzaktan da dinlemeyen İtikadı bozulmuş, sapıtmış, mevlüde bid'at diyecek kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Doğumunu kutlamaya şirk diyecek kadar ileri gitmiş, sapıtmışlar Onlar da hidayet eyle hayır. Bizi de o hallere düşmekten muhafaza eyle Kurban olduğum sana Hayat bizim için hayırlı olduğu sürece bizi ihya eyle Ölüm bizim için hayırlı olduğunda Bize vefat nasip edip ruhlarınızı hayır. kabz eyle hayır. İman selametiyle kabz eyle Hüsnü gâtime nasip eyle hayır. Kul haklarından halâs eyle hayır ölmeden her birimize borçlarımızı ödemek nasip eyle. Hayır. Ha, hak sahiplerinden helallik almamızı nasip eyle. Hayır. Ya Rabb senin huzuruna gelirken geldiğimizde ne bir kulunun ne de senin haklarından meşgul olmayarak temiz çıkmak nasip eyle. Hayır. Tertemiz ruhlarımızı kabza eyle. Hayır. Son nefeslerimize kadar unutkanlıktan muhafaza eyle. Hayır. Alzheimer'dan muhafaza eyle. Hayır. Bunamaktan muhafaza eyle. Hayır. Çoluk çocuğun eline düşüp rezil olmaktan muhafaza eyle. Hayır. Dost-düşmana muhtaç olmaktan muhafaza edin. Allah'ım ölene kadar, son rekatımıza kadar, son namazımıza kadar secde yapabilecek sıhhate malik eyle. Amin. Secdelerde ölmek nasip Amin. eyle, abdestli ölmek nasip Amin. eyle, Kur'an'la ölmek nasip Amin. eyle. Ya Rabbi mahşere bir an gibi gelip, anında çıkıp Resulullah'a kavuşmak nasip Amin. eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem, enbiya uzama kavuşmak nasip Amin. eyle. Allah'ım sen şu mübarek saatte şu mübarek okunan mevlid-i şerif hürmetine, Uzaktan yakından gelenlerden Kadın erkek uzaktan yakından radyodan, internetten, televizyondan Nereden dinleyenler varsa bütün dinleyenlerden Bütün belalarını kaldır Ya Rabbi Amin. Bütün huzurlarını gönder Ya Rabbi Amin. Bütün emniyetlerini, emanlarını irsal Ya Rabbi Amin. Sükunetlerini, sekinetlerini, fiyuzatü berekatını bizlere ihsan eyle Ya Rabbi Amin. Bir daha şekavet, bedbahtlık, mahrumiyet Hastalıklar, musibetler, felaketler Darlıklar, bunalımlar, sıkıntılar, psikolojik sorunlar yaşamayacak şekilde bizleri bu mübarek gecede alemleri nura gark eden Nur Muhammed Mustafa Hürmeti'ne bizlere nur ihsan eyle, Amin. gözlerimize kulaklarımıza nur ikram eyle, Amin. ellerimize ayaklarımıza nur ikram eyle, Amin. Kanımıza kadar nur ihsal Allah'ım sen fazl bütün içimizdeki her hücremize kadar şumbara gecenin nurunu bize sirayet ettir ya Rabbi Sen fazl-u kereminle nur Muhammedi'yi bizlere sari eyle ya Rabbi Hulul etmesini bize, o nurun bize hulul etmesini nasip eyle O nurdan bizi ebediyen mahrum etme ya Rabbi Bizi dünya ahiret nursuz bırakma ya Rabbi Bu bereketlerle yaşayıp ölmek nasip eyle ya Rabbi sen bu kardeşlerimizin, uzaktan yakından dinleyenlerimizin hastalar, benim hastalığım gibi daha hastalar hastalıkları olanlar, hastaları olanlara acil şifalar ihsan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şifaya vesile olan şafi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar ikram eylesin. Boşlarımıza edalar ihsan eylesin. Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasip eylesin. İşsizlere hayırlı işler nasip eylesin. Ya Rabbi, Kalbinde bunalım, sıkıntı, dünyadan bezmiş, yaşamak istemeyen şekilde ibadete gevşeklik eden, tembellik edenlerde bu hallerinden, kesel hallerinden onları halas eyle yâhın! İbadet kuvveti ihsan eyle! Zikir kuvveti ihsan eyle! Zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eyle! Dinimizin bütün işlerini hayırlı ıslah eyle! Dünyamızın bütün işlerini hayırlı ıslah eyle! Allah'ım gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla, aklımızla, beynimizle ölene kadar metalanmak, faydalanmak nasip eyle. Allah'ım sen fazla kereminle kimselere muhtaç etme. Amin. Ya Rabbi borçlara düşürüp, kredilere, faizlere, rişvetlere düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım ummadığımız yerden rızıklarımızı ihsan eyle. Amin. Evimize, ocağımıza, kesemize, kasamıza bereketler ihsan eyle. Allah'ım sen fazla kereminle Ya Rabbi maddi darlıklardan sebep taviz vermekten, günaha düşmekten cümlemci muhafaza Amin. eyle Hanımları, kızları, çalışanlara da öyle imkanlar ver ki bir an evvel onların da evlerine dönmelerini, imkanlarını ihsan ederek nasip eyle Amin. Erkeklerin içerisinde çalışmaktan kurtulmak isteyenleri bir an evvel halas eyle ya Rabbi Amin. Daha ne türlü günahlardan haramlara müptela olan, içkiye müptela olanlar varsa Ya Rabbi, uyuşturucuya müptela olanlar Ya Rabbi, vesair, zinaya müptela olanlar Vesair Muharramata gıybet dedikodu iftiraya müptela olanlar Çok konuşup harama düşmeye müptela olanlar Hepimizin müptela aldığımız belalar vardır Şun mevlid mevlidi Şerif hürmetine Şu kötü alışkanlıklarımızdan bizleri halasayla Şun Şümbarek gecede tatdireyle eyle ya Rabbi. ya Rabbi sen bizim Kul kusursuz olmaz, beşeriyet muktezası, günahsızlık isteyemeyiz Masumluk isteyemeyiz. Ya ben kimi affedeceğim buyuruyorsun? Sen Fazl-u Affetmeyeceğin günahlar nasip etme yârim. etmeyeceğimiz günah nasip etme Amin. Tevbe etmeyeceğimiz günah işletme yarım. Tevbe-i Nasûl üzere kabul etmeyeceğin, tevbesini kabul etmeyeceğin günahlar nasip etme yârim. Allah'ım âmin, Allah'ım âmin, Allah'ım âmin. Allah ya Rabbel alemin ve ya hayren nâsirin ve ya hayren fâtihin ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidina ve Mevlana Muhammed Aleyhi aleyhi sahibi ve Ya Rabbi memleketimizi ve İslam vatanların iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle Ya Rabbi Yemen'deki Müslümanları kalasayla Ehl-i sünneti kalasayla Harbi durdur ateşi durdur İlaçların gıdaların ulaşmasını çoluğa çocuğa milyonlara nasip eyle Allah'ım Doğu Türkistan'daki zulme uğramış Müslümanları halâsa eyle! Çin gavurunun şiddetini, şevketini kır Ya Rabbi! Amin. Doğu Türkistan Müslümanlarına hürriyetlerini ihsan eyle! Amin. Bağımsızlıklarını ihsan Amin. eyle! Allah'ım sen onların, bu Türkiye'de olanlarına da, dışarıda olanlarına da yardım eyle! Amin. Ya Rabbi sen Suriye'deki Müslümanları Ya Rabbi Esed'in zulmünden halâsa ile Burada hicret edenleri de vatanlarına sânimen, galimen iade eyle! Amin. Vatanlarına dönecek hürriyetlere malikeyle. eyle! Allah'ım Irak'taki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle, İran'daki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle, Allah'ım Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle, Yahudi'yi kahreyle, helak Aleyküm. eyle, mahveyle, perişan eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve Mevlidinde nasıl üzüldü o Yahudiler, nasıl çatladı o hahamlar, o Şam'ın ahbarı, o hahamları nasıl anladılar bu gece doğdu diye, şeytan nasıl inim inlediyse, Yahudiler nasıl gayzından gazabından küplere bindiyse, Mekke'deki o Yahudi gelip doğduğu gece sırtındaki mübarek nübüvvet mührünü görünce düşüp bayıldığında nübüvvet beni İsrail'den gitti, bittik biz artık dediyse şu anda da onları bu mevlid gecesiyle bitir ya Rabbel alemin. Amin. Sen fazlu kereminle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren Fatihin. Kurban olduğum sana Yüce Rabbimiz, bütün Müslümanlar için halas istiyoruz, selam istiyoruz, selamet istiyoruz, eman istiyoruz. Filistin'in, Yahudi'nin, Telaviv'in hapishanelerindeki Müslümanları halas eyle. Amin. Esirleri halas eyle. Esed'in hapishanelerindeki mazlumları halas eyle. Amin. Irak'ta, İran'daki el sünnet mazlum Müslümanları hapishanelerdeki esirleri halas eyle. Akta arzına neresine zulme uğramış, hapse düşmüş, ma mazlum durumda ezilen, üzülen Müslümanları halas eyle. Amin. Şumbarek Mevlid gecesi ürmetine, alemlere rahmet gönderdin. Rahmetinin eserini izhar eyle. Acıdığının eserini üzerlerimizde izhar eyle. Ya Rabbi benim ümmetim ümmeti merhumedir. Ahirette azabı yoktur. Dünyada fitneler, zelzelelerle muazzeb olacak, imtihan olacak, kazanacaktır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat biz aciziz, zayıfız. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbi. <Gülüyor> وَيَا غَيْرَ النَّاسِرِينَ وَيَا غَيْرَ Fatih'in. Ya Rabbi vatanımızı ve İslam vatanları da yöneticilik yapanları hayırlı ıslah eyle. Kuştlarını ilham eyle. Sırat-ı müstakime ile, eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlar yanlarına nasip eyle. eli i bid'ati yanlarından beid eyle. Amin. Ehl-i sünnetin yanlarına karib eyle. Amin. Ya Rabbi yeniden tevbe etmelerini onlara da bize de nasip eyle. Amin. Yeniden dine, şeraata, Kur'an'a hiç değiştirilmeyecek şekilde. Kur'an'ın 1400 sene evvelki Vahyin nüzülü vaktindeki, asr-ı saadetteki ahkamın yaşanılır olduğunu, tatbik edilir olduğunu ve bizim onunla kaim olduğumuzu ve daim olduğumuzu ve bu şeriatın kıyamete kadar baki olacağı itikadiyle onları da bizler de mücehhez eyle. Amin. Hayırla bu millete tevbe nasip eyle. Amin. Ya Rabbi batıla hizmet etmekten muhafaza et. Amin. Batıla destek olmaktan muhafaza et. Kur'an'a sünnete muhalif olanlara yardım etmekten muhafaza et. Allah mehdi sünnete muhalif bir sözü alkış yapmaktan muhafaza Tasvip etmekten muhafaza eyle. Elfazı küfür telaffuz etmekten muhafaza eyle. Bidat eline zerre kadar sevgi muhabbet beslemekten muhafaza eyle. Allah mehdi sünnetle beraber ihya eyle bizi. Amin. Efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler. Sağlık afiyetler. Humrüne bereketler ihsan eyle. Amin. Başımızdan eksik etme yokluğunu göster. Anın sağlığında seyir-i itmamını ihsan eyle Amin. Tefsir-i şerifin ruhul-furkanın itmamını nasip eyle Sahati afiyetler, ömrümüze bereketler Amin. ihsan Vakitlerimize bereketler Amin. Rızıklarımıza bereketler ihsan Amin. Uykularımıza bereketler ihsan Amin. Az uykuyla, az yemekle, az içmekle Ya Rabbi bütün hacetlerimizi görmek nasip eyle Amin. Ya Rabbi sen uykunun, yemeğin, içmeyin Ya Rabbi azıyla iktifa edebilmeyi nasip eyle Binlerce gram vitamin almıştan daha ziyade kuvvetler, zikirle, şükürle ihsan eyle ya. sen fazl-ı cümlemize maddi manevi her sahada imkanlar, iktidarlar, kuvvetler, kudretler ihsan eyle amin. ve verdiğin bütün imkanatı dinine, taatına, hayrına, çoluk çocuğumuzun ve müslümanların iyiliğine sarf etmeye bizi muvaffak eyle amin, amin, amin, bi hürmet ve yasin Allahümme amin. salli ve sellim amin. ve barik <gülüyor> alâ seyyidina <gülüyor> Muhammedin nebiyil ümmi <gülüyor> El habibil alil kadri <gülüyor> El azimil cahil <gülüyor> Ve alâ alihi ve sahbih <gülüyor> Amin <gülüyor> Allah'ım amin Allah Amin Allah Bir hürmeti Bir hakkı taha ve yasin <gülüyor> Bir taha ve yasin Ve <gülüyor> <gülüyor> bir hakkı nebiyil emin ve bak vesilen Muhammedin Nebi-i Arabi el-Haşimi el-Kureşî el-Putih el-Zamzamî el-Mekkî el-Amin. Amin. Allahum salli ve selim ve barik ala şeydina ve mevlana Muhammed ve ali ve sahbi. Efdel salavatika aded malumatika ve barik ve selim teslima kadal. Amin Allahum amin. Ya Rab al-alamin. Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin ve aba ve ecdadının ve Amine validemizin ve onu doğuran e, Amine validemizin eşi Abdullah efendimizin ve bütün ecdadının ve nenelerinin ceddatının, Fatıma annelerimizin, Resulullah Efendimiz'in neneleri olan Fatıma annelerimizin, Atike annelerimizin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizin, Aşi annemizin vs. Ezvac-ı Tahirat, Mü'minin, Kulefâ-i Râşidîn Hazaratı'nın, Fatıma annemizin radıyallâhu anhâ, Hz. Ali Efendimiz, Hasan Hüseyin Efendimiz Ali Abba'nın ve Ehl-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve için bir Fatiha, üç İhlâs-ı Şerîf. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ar rahim Malik yevmiddin. İyâke ne'abdü ve iyâke nesta'în. İhdinas sirâta'l-mustakîm. صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi lehedana lehadha ma kunna lehtadiya lela ne'dana Allah. Ve ma tawfiqi ve tasarami illa billah. Laqad jata rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli alayhi. Sallu ala tabi'i kulubina Muhammed Allahum salli alayhi. Sallu ala şefii'i cunubina Muhammed Allahum salli alayhi. Çok uzatmayacağım. Sakin olun uzatmayacağım inşallah uzatmayacağım olsun ibadetlerimiz var benim hastane eşlerim var inşallah Allah razı olsun duanızı beklerim biraz güzelce dinleyin feizle muhabbetle çıkacağız inşallah geceniz mübarek olsun auzubillahişşeytanirracim <gülüyor> rabbia'udzu bike min şeyatin ve auzubika min kelam bismillahirrahmanirrahim ve marselna ke illa rahmetan lil alamin. Sadaqa Allahu alazim. Allahumma fa'alna bil Quran alazim wa barik lana fihi wal hamdu rabbil alamin. Astaghfirullah al hayy al qayyum. al qayyum azim. bu gece bu istimanız, bu toplanmanız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi sevdiğinizin en büyük alametidir. Amin. Allah Teala bu muhabbetten ayırmasın. Amin. Bu sevgiyle yaşayıp ölmek nasip eylesin. Amin. Ve bu sevgiyle cümlemizi haşre Bu öyle bir sevgidir ki bu sevgiyle yaşayıp öleni toprak bile çürütmüyor yani. Toprak bile çürütemeyen icâ ulama evliya bu muhabbet bereketiyle çürümemişler. Mesela Ayşe el Beyanun Hazretleri Şam ehlinden, Halep ehlinden İsa el-Beyanuni diye bir zat. 1943'te vefat etmiş. Bu zat ve sellem, her sene hacca gidermiş Halep'ten. Evliyaullah'tan bir zat. Resmi de var. Bizim sitede resmini yayınlayın Yunus. İsa el-Beyanuni Hazretleri'nin yani 1943'lerde vefat edenler, onların resmi oluyor o dönem. Siyah beyaz mübareğin resmi de var, bir evliya görün. Çürümemiş bir evliya görün. Bu mübarek zat, her sene hacca gidermiş ve önce Medine'ye gidermiş. Aslında biz tabi Hanefi mezhebinde falan bazı rivayetlerde önce Mekke'ye gidip haccını, umreni yapıp temizlenmek, günahlardan arınmak, sonra Medne-i gelmek, ziyarete temiz gelmek durumu vardır ama tabi şimdi turların durumuna göre vesaire insanlar değişiyor. Mecburen uydukları oluyor ama biz öyle yapardık Efendi Hazretlerimizle tabii. tabi. Sonra ilk defa Medine'ye gittiğimizde olduğu var yani. Az ama oldu. Bu zat da hep önce Medine'ye gidermiş. Çünkü neden? Bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendinin aşkından muhabbetine dayanamıyorlar. Onun için evvela gelip bir o ateşi söndürüyorlar. O sevgi ateşini söndürüyorlar. Ravza'da bir ziyaret yapıyorlar. Önce Medine-i Münevvere'deki o e, kalplerine su serptikten sonra serinlettikten sonra Mekke'ye gidebiliyorlar. Aşıkların evliyaullah'ın hali bu. Bir sene bu mübarek sene işte 1943 senesi Mekke'ye önce gitmiş. Müritleri demişler Efendi Hazretleri hiç böyle bir şey yapmadınız. Bütün adetiniz önce Medine-i Nebre'yi Sonra gelirdiniz Mekke. Bu sene niye Mekke'ye önce gittiniz? Daha Mekke'deler. Medine'ye gelmemişler. Mubarek buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Halep'ten yola çıkmadan rüyamda zuhur etti. Bana dedi ki ya aysel Beyanuni, Sana yanımızda bir yer hazırladık. Ben de bundan anladım ki vefat edip Cennetül Bekir'de nasip olacak. 13'ün e, önce haccımı yapayım, ondan sonra Medine'ye gideceğim, herhalde orada kalacağım anladım ben bu rüyadan. Bu sene öyle yaptım buyurmuş. Ve işte ihvanıyla beraber haccını yapmışlar, Medine Münevvere'ye ya gelmişler, Ravza-i ziyaret etmiş ağır bir hastalığa yakalanmış işte ziyaretten sonra üç gün içinde vefat etmiş ve Bekî'ül Garkat isimli Cennetül Bekî' dediğimiz hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem civarındaki on binden fazla sahabenin ulema evliya yüz binler milyonlarca evliyanın yattığı Medine mezarlığına defnedilmiş sonra oranın toprağı tabi biliyorsunuz çok Çabuk eritiyor, çürütüyor kemikleri, etleri. Et zaten gidiyor da kemik kalıyor. Yani bazen altı ayda çürüyen de oluyor orada. Bizim buralarda bazı beş seneye kadar süre konmuş, uzun süre. Ama toprak meselesi, Oran toprağı üç ayda çürütüyor falan. Şey, altı ayda ama en fazla üç sene. Üç senede bir Cennet-ül sahaları değiştiriyorlar. Yani üstüne gömüyorlar. Çünkü orada o kadar yer yok. Milyonlarca insan bugüne kadar defnedilmiş. Dolayısıyla böyle bölümler vardır. İşte kaç sene sonra şurayı açarlar. Ondan sonra o bölge bir sene iki sene oraya götürür. Ondan sonra öbür tarafı öyle yapıyorlar. Gidenler görüyorlar kazıları. Vefatından 1943 ne zaman işte üç sene sonra mı ne? Bumbarek zatın da sırası gelmiş yani. açılıyorlar, ya, bütün çürüyorlar. Biz olsak çoktan çürümüşüz. Açacaklar üstümüzü. Altta bir şey yok. Biraz bir şey varsa kenara çekiyorlar. Üstüne defin. Bakmışlar, aynı mübarek, taptaze duruyor. Bunun üzerine kapatmışlar. Öyle oluyor. Şehzekeriya, Muhammed Zekeriya Hazretleri de bizim tanıdığımız büyük kutuplardan, Evliya Allah'tan, da öyle şu anda açıldığında Sami Efendi Hazretleri içinde, Medine'de bunların hepsi, Sami Efendi Hazretleri'nin de çürü Medine müşahede edilip hep üstünü kapatmışlar. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimize yakın bir yerde bumbahrek zat. Şimdi oradaki çalışan işçiler bunun adına Şeyh'i Şam'i takmışlar. Yani ne, kim bu zat ki çürümemiş? Onlar da tabii e, mezarlık işleriyle uğraşanlar, bu işleri daha biliyorlar. Ve ondan sonra da alametlerini koyuyorlar, yerini biliyorlar. Şamlı Şeyh yani Şam'dan Halep'ten ya Şam aynı sayılıyor onlara göre. Şeyh'i Şam'i demişler. Çürümemiş. Kim bu zat demişler? Demişler ince bilenle falan İsa el Beyanuni diye bir zat demişler. Burada vefat etmiş. 43 senesinde kaç sene geçmiş çürümemiş. Ondan sonra üç sene sonra bir daha bakıyorlar. Yine çürümemiş. Bir daha bakıyorlar. Yine çürümemiş. Bir daha bakıyorlar. 43 nereye? 2018 nereye? Hala bak üç senede bir açılan bölgede çürümüyor. Ve oradaki hizmetçiler Şeyh-i Şami diyorsun hemen gösteriyor. Kabrini. Niye çürümemiş bu zat? Yani tabi çürümeyen evliya çok. Bir divanı var, şiir divanı var, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetten, sevgiden kaynaklanan beytler yazmış. Orada hangi beytleri yazmış biliyor musun? Diyor ki cesedün temekkene hubbu ahmede fihi Tallahi innel erdâ lâ tüblîhî Bir ceset gidiyor, beden ki Ahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet'in sevgisinin içinde yerleştiği bir ceset Allah'a yemin ederim toprak onu çürütemez diyor Ya bu yemini de Allah'ın adına yemin etmiş ya Ama ne diyor? Eğer o cesette Ahmet'in sevgisi yerleştiyse, varsa değil hepimizde var Var ama geçerken mi uğradı? Giderken mi ziyaret etti? Nereden? Mevlitten mevlide mi? Kandilden kandile mi? Bak biz mevliti ne de yapıyor. Allah dostları her hafta yapıyor, her hafta yapıyor. Ya yapmak lazım. Mesela mevlidi az yapıyoruz. Şaban ayında da yapmamız lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayımdır buyuruyor. Biz onda yapmıyoruz. Şaban'da da yapalım inşallah. Belalardan güvencedir. O sene garanti. Mevlid kralı kitabını lütfen okuyun. Orada ne faziletler, ne faziletler, şimdi sayamam. Evvelki sohbetlerde anlattım, yeniden koydum sizi diye. Dinlesinler. Mevlid'i dinlemek ne demek? Salavat okumak. Allahu salli aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhi ve sellem. Bak mübarek yemin etmiş ki, eğer diyor sevgi yerleşmişse, ceset, o cesedi toprak çürütemez. Şimdi bunda da mübarek adamın kendi sözüyle Allah onu tasdik etmiş, cesedini çürütmüyor. Medine'de bütün kabristancılar biliyorlar ki o çürümemiş. Nasıl bir şey ya? Ama o zaten iddia etmemiş. Ben çürümeyeceğim dememiş. Eğer bir cesette sevgi yerleştiyse, tallahi çürümez demiş. O öyle demiş. E demek onda yerleşmiş. Muhabbet bu, sevgi bu. Ve keyfe yublihi't turabu ve hubbu fi kalbi, fi kalbihi ve fi fihi. Toprak onu nasıl çürütsün diyor ya? Resulullah sallallahu aleyhi çürür mü diyor? Çürümez. Peygamberler tüm çürümez. Eğer diyor. O, o Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sevgisi bir adamın kalbinde medhü Hüsenası, Mevlit okuyorsun, şiir okuyorsun, salavat okuyorsun, medih ediyorsun onu onu medh ediyorsun, o medihiyeler de ağzında ve dilindeyse toprak ona nasıl müdahale edebilir diyor. اَكْتِرْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاتِ فَا اِنَّهَا نُورٌ لِقَبْرِكَ عِنْدَمَا تَعْو۪يهۜ Onun için salavatı çok oku ki diyor, kabrine sığındığın zaman herkesten ayrılıp da toprağına yumruk kadar toprakların üzerine koyulduğun zaman kabrinde o salavatlar nur olacaktır diyor. Bak o mübareğe nur olmuş. Hem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Halep'te her sene Hatça geliyor. Hatça her sene gitse insanlara orada ölmek nasip olmuyor ki çoğuna. 40 sene Medine'de kalan bir kere Konya'ya geldi Şazeli Şeyh'i mübarek Konya'da vefat etti. 40 sene orada bekledi ölmeyi. Herkese nasip olmaz. Ama Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle, iman selametiyle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in civarında defn olunmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. E buna imkan bulamadım, edemedim. O zaman bir salavat-ı şerife var dualar kitabında. 33 kere okunuyor. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed'in salâten tekûnü leke rıdâ ve lehu ve lehakkı eder. Kısası da var. Allah'ım salli ala salaten tekünleke rıda ve li hakkı yeda kısası ama biraz belki iki rivadette yazmışım oraya onu otuz üç kere her gün okumaya devam etse dünyanın neresinde defne olursa Amerika'da bile gömülse Amerika'da Müslüman gömülmüş yok mu? var dünyanın neresinde gömülse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi ile arası açılıp oradan Medine'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem civarından mahşere çıkmak nasip olur diyor o salavat-ı şerifeyi okuyun inşallah 33 kere her gün. Ondaki sayfasını arkadaşlar bilmiyorum ben havale edip duruyorum siteye. Ne yapıyorlar siteden ben onları bilmiyorum. İnşallah yaparsınız. Şimdi siz de bu aşk ile geldiniz, bu muhabbetle, bu meclise erdiniz. Allah Teala bu gece okuduğumuz, dinlediğimiz mevlid-i şerifler ve salavat-ı şerifler hürmetine ölmeden evvel mutlaka Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini, muhabbetini kalplerimize yerleştirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi kısaca mana vereceğim. Hiç e, izahat yapmayacağım. Mevlid hadisinde Amine Validemizin rivayetini okuyacağım. Araya da başka laf sokmayacağım inşallah. İnşallah diyeyim ki çok kevezelik tutmasın beni. Böylece Amine Validemiz e, Abdullah Efendimizin birleşmelerinin ardından e, cereyan eden hadiselerle alakalı olarak. Bu kitap İmam Ebu Saad En-Nisa Buri Hazretleri'nin kitabıdır. Sekiz cilt olarak, sekiz herhalde, yetsekiz cilt var, e, basılmıştır. Kitabın adı şeref Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın şerefi. Dünya ahiret O'nun şerefleri, O'nun itibarlarından bahsetmektedir. Ee, bu mübarek kitapta sırf Rasulullah Efendimiz'den bahsediyor. Çok ilimler arz ediliyor. Ee, kendisi çok eski bir alimdir. Bütün alimler O'ndan alıyor. Vefatı 406. Vefatı 406 ne demek? Bin seneden fazla olmuş vefat edeli. Bu mübarek zat meşhur. Hakim duydunuz değil mi? Hakim. Hadis alimi Bukhari-i Müslim'e ziyadeler yapmış, hakim, müstezik sahibi, onun talebesidir. Bir de İmam-ı Kuşeyri'yi duydunuz mu? İmam-ı Kuşeyri Risalesi vardır, Risale-i Kuşeyri'ye. Evliyaullah'ın reislerinden bütün evliya onun kitabını okumuş. i̇mam Rabbani bile hep onun ile yetişmişler. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri de bu şeraf Mustafa kitabının sahibi Hafız Vaiz Ebu Sa'd, Abdülmelik İbni Ebu Osman, Muhammed İbni İbrahim'in Kharkûşî ennî Bu zatın talebesidir. Ve bu şerâf Mustafa kitabını ondan dinleyip bize kim nakletmiş? İmam-ı nakletmiştir. Kitabın e, Ebu sad Nisaburiden alan ravisi İmam-ı Kuşeyri'dir. Zaten kitabın üstüne de e, ne diyor? Üstaz Ebu'l-Kasim Abdülkerim bin Hevaz'in el-Kuşeyri'nin rivayeti olan kitaptır diyor. Onun için kitabın sağlamlığını artık anlatma lüzum var mı? Yok, yok. Ha, Siz zaten elhamdülillah itikat sahibi insanlarsınız. Bu ustaki hadis şerifler Ebu Naim'in e, delal nübüvesinde, İmam Bey Hakkı'nın Delal-ül meşhur, e, daha da eski, iki yüzlü, Hicri 200'lü yüzlü, i̇bn bu Ebu Saad, o İbnü i Sa'd, o Et tabakat Kübra isimli eseri var. O Tabakat isimli eserinde, ve birçok eserde bu hadis şerif bu mealde e zikredilmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifin ravisi Hazreti Abdullah ibn Abbas efendimiz, Abdurrahman ibn Aff efendimiz. Ondan sonra daha birçok ulema burada Ümmü Seleme validemiz. Bunların hepsi kimden naklediyorlar? Amine validemizden naklediyorlar. Tabii ki İbn Abbas direkt Amine validemize yetişmemiştir. Kim yetişmiştir? Abbas efendimiz babası efendimizin amcası Abbas efendi yetişmiştir. Onlar da yetiştikleri ailelerinden, çünkü aile içi bu işler naklediliyor olaylar biliyorsunuz. Araplarda da o zaman yazılı kültür yok, ümmi bir toplumdur. Yazılı olmamasının çok faydası var. Neden? Yazıya güvenen unutabiliyor. Mesela bir bilgisayarlara güvenenlerin hiç kafasında bir şey kalıyor mu? Cep telefonuna güvenende kalıyor mu? Ama ben bilgisayara güvenmiyorum çünkü bilgisayara giremiyorum. Açamıyorum, çıkamıyorum, bulamıyorum aradığımı. Bu sefer her şeyi kafaya yüklemeye çalışıyorum. Kafada biraz tuman çıkartmaya başladı ama idare ediyorum yani. Şarjım bitince konuşmam bitmiyor. E onun için yazıların hiç olmaması onları hepten beyin yapmış. Şimdi Hz. Abbas Efendimiz bir şiir söyler. Efendimizin amcası mesela Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cilt, bir anda söyler, bir cilt. E geçmiş ataları öyle, hepsi şair bir toplum. Zaten şiirde zirve oldukları için Kur'an-ı Kerim şiirleri bastıracak bir edebiyatla nazil olarak mucizesi zuhur etmiş. وَمَا عَلَّمْ لَهُ شِعْرَ وَمَا o peygamberdir, ona şiir yakışmaz buyurmuş. Efendimiz'e şiiri kafiye-i vezin aruz üzere okutmayı nasip etmemiş Efendimiz'e. Ama diğer bütün aile şair. Fatıma annemiz şaire, Ayşe annemiz şaire, Hatice annemiz, hepsi. O için e, rivayetler devamlı dilden dile nakledilmiş ve böylece en ufak teferruata kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan evvel olanlar şu anda senin benim doğumum hakkında o kadar bilgi var mı? Ya, o zaman peygamber olacağı belli değildi. Belli değildi değil. Belliydi işte. Şimdi nesb Şerif kitabını adamdı bu gece çıkaramadık. Haftaya salıya inşallah benim operasyonlarım da başarılı geçer. İnşallah önümüzdeki salı akşamı sohbete gelirim inşallah. Artık ölüsü dirisi geliyorum, sağsam geliyorum. Sohbete gelirim inşallah. Nesebi i Şerif'te yetişecek inşallah. İki cilt olmak zorunda kaldı. Birinci cilti 500 sayfa oldu. Ee, bitti elhamdülillah. O Nesebi Şerif kitabındaki olayları okumanız lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan evvel o eski kitapları okuyan Yahudi hamlarından, papazlarından, ruhbanından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ataları Adnan dedesi, Kusay dedesi, İlyas dedesi neler görmüşler neler? Daha efendimizden 300 sene evvel, 400 sene evvel, 1000 sene evvel yaşayan dedeleri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irhasını görüyor, mucizesini görüyor. Onun için bu biliniyordu, bilinmeyen bir şeyi ve bekleniyordu. Ve dilden dile mesela ebesi kim? Abdurrahman'ın bir af efendimizin annesi. Bazı rivayetlerde şifa diye de okunuyor, eş şifa diye. Bazı rivayetlerde iki zabıt da var. Eş şeffa. İmam-ı Busiri Hazretleri Hemzi isimli eserinde eş şeffa diye zapt etmiş, Eş şeffa. Çok şifa veren anlamında o kadıncağız annemiz radıyallahu anha, çok kıymetli annemiz. Daha ebeliğinden beri beklemiş. Burada çok büyük olaylar var. Ortalık parladı diyor ya. Bizans'taki diyor. İstanbul neresi? işte o zaman Şam da Bizans'ın elinde de Bizans'taki köşkleri, sarayları diyor, parlayan nurla Mekke'den seyrettim diyor. Bunu Abdurrahman'ı, ne yapın? annesi diyor, gözümle gördüm diyor, her yer açıldı diyor. Ben dedim diyor, bu işte bir iş var, bekledim, bekledim. 40 sene sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber oldu, 40 sene sonra. O ebesi kaç yaşında? Hemen geldim diyor, peygamber olur oğlum, ilk Müslüman kadınlardandır şifa ebe. İlk Müslüman, neden? Ben bugünü bekliyordum demiş. Gördüm diyor çünkü gözüyle görene ne diyeceksin? Onun için iman hidayet meselesidir. Bazı amcalarına da nasip olmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı düşmanlarına bile sonradan nasip olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet Allah'tandır celalü Ve alim bil muhtedin. Kimin hidayete daha layık olacağını ancak Allah bilir. Onun için biz burada müdahale edecek, kadere müdahale edecek ve yorum yapacak durumda değiliz. Ama biz hidayet arayanlardanız. Allah Teala bulanlardan eylesin. Amin. Burada bu kıssayı ona göre yani dinlersiniz. Öyle bir acayip iş ki. Ta e, efendim sallallahu annesi, amine validemizin nenesini gömeceklermiş diri, diri Ya o nesebi Şerif kitabından mutlaka okuyun. Şaşıracaksınız yani. Zühre'nin, zühre kim? Bak nesebi Şerif'i bilmek vaciptir, farzdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Adnan Efendimiz'e kadar dedelerinin adını bilmek, saymak farzdır. Ezberinde kalmıyorsa yüzünden olsun okuyup ben bunlara inandım, nesebi budur diyeceksin. İtikadi meseledir diyor İmam Bacuri Hazretleri. Ondan sonra Kar Karafi, Maliki ulemasından, Ezzehire isimli eserinde. Bütün ulema diyor ki, itikadi meseledir, nesebini bilmek zorundasın. Adnan'dan yukarısında, efendim, tam sırayı sayamayabilirsin, arada eksik fazla olabilir Adnan'a kadar olan nesebi ittifaklıdır Kesinlikle Adnan'a kadar dedesi tek tek yazdım 21 dede yazdım Babası Abdullah'dan sonra birinci dedesi kim oluyor? Abdülmuttalip Efendimiz 21. dedesi kim oluyor? Adnan İbni Üt Efendimiz Adnan'dan sonrası ikinci cilde kaldı Üt Üd Efendimiz, Üdet Efendimiz öne gidiyor ama Adnan'a kadar 21 dedede hiç ihtilaf yok. Hepsinin ismini, cismini, lakabını, küngesini, çoluğunu, çocuğunu, anasını, hepsini yazdım. Ve bunların hepsi hakkında kıssalar yazdım. Malumat yazdım, kaynaklardan geçilmiyor. Canımız çıktı, uykularımıza, rüyalarımıza girdi. Ben bu kadar kitap yazdım. Bu kitaptaki kadar yorulma demeyeyim haşa, beynime işlemedi. Birkaç hafta sırf rüyada kaldığımız yerden uyandım. Kitabın başına oturdum, uyudum, tekrar kaldığımız yerden rüyada devam ettim. O kadar beyne taktığın zaman bir olayı, beyin böyle çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizin zatına, efendim, kıymetli babası Abdullah Efendimiz'e, kıymetli hatası Abdülmuttalip Efendimiz'e, babalarında müşrik var mı? Bu noktada, Azer İbrahim'in babası mı, amcası mı konusunu da çözdü. Azer de İbrahim İbrahim'in babası değil, Kur'an'da baba... Çünkü onlar o zamanda da, sonradan da hep kelimesini, baba kelimesini mecazen amcaya kullanıyorlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve de amcası Ebu Talib için, Abdülmuttalip için babamı getirin, babam gelsin, babama şöyle yapayım diye kendi babası yok, sağ değil. Baba tabirini kullanmış çünkü. Bunların hepsini hadis-i şeriflerle bütün ulemanın beyanları Fahru Razi İmam Mazhari'nin ehl Sünnet'e göre tespit ettik. Ve bunların hepsini yazdım. Bu itikadi bir meseledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi şerifi tertemizdir. Nesebi şerifi Adem aleyhisselam'a kadar müşrikte de yoktur, zina da yoktur, e, cariyelik yoluyla tevalüt ve tenasülde de yoktur. Cariyeden olan da helaldir, cariyeden doğan çocuğu da olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mâriye validemizden, cariyesinden çocuğu oldu mu? Oldu. Adı neydi? İbrahim. İbrahim isimli oğlu oldu. Dolayısıyla cariyeden olan çocuğun nesebinde haşa bir sorun yoktur nesep Çünkü Kur'an illa ala ezvacim emma meleket deyvanum. Ya nikahlı eş ya da cariyeleri diye birçok ayette beyan ediyor. Bunu Ali Rıza Demircan gibi inkar edenlere siz itibar etmeyin. Bunlar ayeti inkardır. Dolayısıyla orada bir sorun var demiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden beri gelen seceresinde en ufak bir yani nikah dışında dışındakine ne deniyor? Milki yemin deniyor. Cariye ile olan il ilişkinin cevazının, meşruiyetinin ismi nedir fıkıhta? Milki yemin. Yani evma meleket eymanı. Sağ ellerinin malik olduğu. Yani mülkiyet. Mülkiyetle onda tasarruf vardır. Eğer ki o cariye evli değilse, kocası yoksa yani. Evliyse olmaz. Evli değilse. Onda nikah şartı yok. Yani ise nikah şartı yok. Onun da Efendim tabi azat edilmesi, e, azat edildikten sonra nikah kıyılması, o da teşvik edilmiş. Cariyeden çocuk olursa o cariyenin statüsü değişiyor. Ne oluyor onun adı? Ümmü velet. Ümmü velet ne demek? Çocuk, çocuk annesi olan bir cariye. O zaman onun hukuku değişiyor, işte miras şeyinden vesaire bütün haklarını İslamiyet. Ondan evvel de yediğinizden yedirin kölenize, cariyenize, içtiğinizden. O ayrı bir şey İslamiyet, tam bir adalet. O, onu konuşmuyoruz. Şu anda efendim, e, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Rıdvanullahi Aleyhüm Ecmai'nin hazaratı gibi zatların ben kölesi olmayı, şimdi özgür olmaya tercih ederdim. Siz? Vallahi ben köleleri olmayı tercih ederdim. Çünkü neden? Şimdi özgürüm de ne naneyim yani? Hiçbir özgürlüğüm de yok yani. Keşke Hazreti Ömer'in kölesi olaydım Hazreti Ömer. Peki Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in olaydım? Keşke. Nerede? o? Oh, çok yukarı gider. Ama çünkü neden? Adalet vardı, insaf vardı, vicdan vardı, merhamet vardı. Yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz sıra köleye geldi mi ne yapıyordu? Köleyi bindiriyordu, kendisi yalın ayak dereden geçecek. E sıra onda şimdi, dereye geçtikten sonra değişelim demiyordu. Dakikasına göre, metresine göre neyse ayarlıyorlardı. O anda bütün dünya Kudüs'te karşılamaya çıkmış. Efendim Hazreti Ömer Kudüs Fatihi geliyor ama Devede köle var, kendisi yerden gidiyordu yani. E böyle bir şey de, İslam bu ya! Adaletin de kendisi. Sen şimdi şimdiki konuşmalara ne bakıyorsun şimdi İslamiyet'in? İsmi var, cismi kalmamış ortalıkta yani. Bu sapıklara ne bakıyorsun? Dün çıkmış o ilahiyatçıyım diye, Cemil mi bilmem nemine? mi TV'de. Hazreti Osman diyor, bütün adamlarını doldurdu diğer tarafa diyor. Geldiler dediler ki diyor, niye adamların akrabanı doldurdun? E dedi ki diyor, e ben akrabamı doldurmayacaksam niye halife oldum ki? yuh sana iftira etme Hazreti Osman'a radıyallahu teala Hazreti Osman gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kızım olsa Osman'a verim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletsiz insana kız vermedi bin tane altunu bütün malı mülkü Tebuk muharebesinde seferber ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altınları böyle elip karıştırırken neden Rumlara karşı ordu düzenlenecek para yok Tebuk'ta Rumlar geliyor kaç yüz bin Rum geliyor Müslüman ordusu 30 bin bütün topla topla 30 bin toplandı. Para yok, deve yok, inek şey, at yok. Nele gidecekler? Tebuk bin kilometre. Hazreti Osman o harbi, bütün teçhizatını, parası, bütün altınlarını Allah yolunda vermiş. Sen ne konuşuyorsun Hazreti Osman'dan bahsediyorsun? Allah yolunda bir kuruş verir misin acaba? Konuşuyor. Bir de demez mi ki şeriat Allah'ın kanunları değildir diyor. Allah'ın diyor kanunu manunu da yoktur diyor. Allah dedi ki diyor, aklınıza bakın durumuna göre, zamanına göre tarihi sürece göre işlerinizi yönetin dedi diyor. Kur'an'da diyor, şeriat Allah'ın kanunu değil dedi. Dün akşam söyledi bunu. <gülüyor> ee, zaten ya. Öbürlerine çıkıyor mu? <gülüyor> Şimdi kusura bakma, öbürlerine ne çıkıyor? Öbürlerine de çıkan neler çıkıyor? Bak geçen Mustafa Öztürk'ün şeyini attım size üç gün evvel. <gülüyor> ne diyor orada? O da CNN'de çıkmış. Ee, o da orada ne diyor? Ya kardeşim diyor, böyle artık aciz bayındırı bile çıldırttı yani. Düşün Aziz Bayındır'a biz Allah'ın ilmini inkar eden adam, o bile dayanamadı ya! Ya bunlar birbirinden sırrını saklamaya başladı ya! Atış serbest arkadaş ya! Kur'an Allah'ın kelamı değil demeye başladılar ya! O Ömer bilmem ne var, Üsküdar'da iptal ettirilen şeyinde, i̇lham Güler'in öbür adı, onun adını unutuyorum. Kutsal-mutsal değil diyor Kur'an diyor, Lafsının da diyorum, kutsallığı yok diyor. Kitaba da yazılmasını Allah peygamber istemedi sonradan bu işi çıkarttılar diyor böyle İncil gibi sözlü gidecekti bu iş diyor O da Ömer neydi? Özsoy He? Ömer Özsoy onu iptal etmiş ikisini onu ben 2015'te rettiğim var ona bu, burada Şimdi Vallahi ben niye yaşamak istiyorum biliyor musun? Yemin ediyorum baklava yemek için değil o Yemin ediyorum vallahi et yemek için değil Allah şahit, yaşamak istiyorsam şunlara reddiye yapabileyim diye yaşamak istiyorum yani. Yoksa, ama Allah'ın bana da ihtiyacı yok. Allah şimdi bilir Celle Ve lakin biz, tebliğ edin yani, benim size derdim şu, tebliğ edin, ulaştırın, hakikati duyurun. Bu adamlar böyle iftiralar ediyorlar. Resulullah s.a.s.me iftira. Anne babası müşrik diyorlar. Anne babası cehennemlik ya. Vehhabiler de bu kafada. Vehhabiler de bu kafada. nesem Şerif'in son bölümünde esas büyük bölüm 200-300 sayfalık kitap hazırlıyordum. Onu yetiştiremedim Necâetül Vâlde. Ama burada da ölürüm kalırım diye mutlaka yapayım dedim. Onu yaptım elhamdülillah. Bir 20 sayfa kadar anne babasının cennet ehli olduğunun delillerini 20 sayfa söyledim yani. Müstakil Risale kadar. Ama tabi uzun delilleri çok geniş yapacağım inşallah. 150, 200 tane kitap açmışım, içerilerine malzemelerini atmışım. Yarısı yarım, yarısı üçte bir. Bu kadar kitap nasıl olacak? Kıyamete kadar yaşasam işim var. Hiç avare değilim. Beni de boş zannetmeyin. Fuzuli işlerle de beni de meşgul etmeyin. Ben de sizi meşgul etmeyeyim. Herkes hizmetine devam etsin kardeşim. Fuzuli dünya kelamına lüzum yok. Vaktimiz yok. Vaktimiz yok. Ha boş geçirmedik hayatı diyebiliriz ama şimdi daha tabii hasretle pişmanlıkla yani keşke e şunu da yapmasaydım, bunu da yapmasaydım, şunu da yemeseydim, şunu da demeseydim. Hani hep Allah'ın dinine hizmet etseydim. İstiyorsun ama tabii geriyi artık getiremiyorsun. Allah geçmişlerimizi telafi etmeyi nasip eylesin. Taksiratımızı eylesin Seyyatımızı mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Şimdi başlıyorum. Baştan konuştum ki araya girmeyeceğim. Diye başlamadan girdim farkındaysanız. Araya girmedim, başa girdim yani anladın mı? ama ben size araya girmeme sözü verdim başa girmeme sözü vermedim ben. pazarlığı doğru yapalım İki et diye yapmadan içim rahat etmiyor ya Ya adam dün gece yine şerat Allah'ın kanunu değil deyince şerat yoldur dedi ya her yoldan gidersin dedi ya Allah, bu ilahiyatçılara diyorlar ki yöneticilerimiz de bunlara diyorlar ki bizi konuşturmayın siz din adına siz konuşun e bu adamlar nasıl konuşacak din adına konuşursa Kur'an yok diyor hadis yok diyor e Mustafa Öztürk ne diyor orada siyerende? Yok diyor, efendim, tarihsel diyor ya. Seksenlerin dizilerini seyrediyoruz diyor. Diyoruz ki, aa seksenlerde böyle miymiştik ya diyor. Daha seksenden bu yana bu kadar değişti. 1400 senedir bu devam edebilir mi diyor ya. E işte. Siyer. Ya onun için Allah'ımıza imanlarımızı emanet ettik. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Abdülmuttalip Efendimiz'in burada çok, o Zühre annemizi de kitaptan mutlaka... Zühre kim dedim? Z Zühre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Zühre'nin kızı olan, yani Amine annemiz diyeceğim de, Zühre, Türkçe'de kadın ismi zannediliyor. Arapça'da da bazı alimler kadın ismi demiş ama, ekseri ulema ittifak etmişler. Zühre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi tarafından dedesidir. Annesi Amine valide'mizin, babasının adı nedir? Vehb'tir. Vehb. Gözlühe, Vehbe. Hibe'den geliyor, hibe, Vehbe. Onun babasının adı nedir? Abdümenaf'tır. Bu Efendimiz'in babasılarındaki dedede bir Abdümenaf var. Haşim'in o değil, onunla karıştırılmamalı. Anne tarafında da bir Abdümenaf var, ikinci dede. Üçüncü dedenin adı nedir? Zühredir. Onun için Amine Validemizin sülalesinin adı nedir? Zühre ailesidir. Zühre ailesi. Zühreden sonra dedeler birleşiyor. Allah'tan dedeler birleşiyor, sizi de 21 dedeye ilaveten anne tarafından iki tane daha e, üç dede var, üçün de Abdümenaf aynı isimde olduğu için, o isim de aynı olduğu için kolay iki dede daha ilave ediyorsunuz, yani 24 tane isim bellediğiniz zaman birleşiyor, neden? Çünkü Amine Binti Vehb İbni Abdümenaf İbni Zühre İbni Kilâb Kilaba geldi mi Kilâb dedesi Efendimiz sallallahu aleyhi kilab dedesi babadan da kilaba dörtlen gidiyor anneden de kilab efendimize üçlen gidiyor anneden üçlen gidiyor babadan dörtlen geliyor kilab efendimizden sonra neseb-i şerif düz gidiyor Adnan'a kadar aynı dedeler gidiyor baba tarafı da anne tarafı orada Zühre efendimizin ee, kızı oluyor kız da biraz büyük bir ben varmış suratında Gözleri de çok mavi. Böyle olunca kızları gömerlermiş. Zaten kızları gömme cahiliyet adedi. O da toplumsal baskıya dayanamıyor. Çünkü biliyorsun baskı acayip bir şey. Mahalle baskısı diyorsun. Hala bile mahalle baskısı var. Çünkü Mekke'de kaç hane var zaten. Tam bir baskı falan. Sonra bu kızı yani efendim Amine validemizin nenelerinden olan kendi kızını işte efendim, gömdürmeye gönderiyor. Gömme götüren Hacun, Mekke mezarlığının orada, kuyu kazıyor. Tam işte, atacak kız çocuğunu, hemen bir nida geliyor, ses geliyor. Bak daha hiçbir şey yok, efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç sene evvel. Ya sabiye Nidaların şeyleri bile belli, bütün ibareleri, Arapçası, kaynakları hepsi belli. Ya sabiye diyor. Ey o kız çocuğunu gömen! Gömme kalkıyor. Dur! Bakıyor vadide kimse yok. Sağa bak, sola bak. Meala mezarlığı biliyorsunuz. Vadidir, üstü yamaçtır. Hatice annemizin mezarlığı üstü. Bir sağa bakıyor, bir, topu, bir şey yok, bir şey yok. Ya herhalde diyor, halüsülasyon gördüm diyor. İşimi yapayım da paramı alacağım diyor. Bab şeyinden, babasından diyor. Bir de ben, masrafı da var. Ondan sonra, bir daha tam atacak, atmağızlanıyor. Ya vayda sabiye diyor. Ey kızı gömmeğa kalkıyor. Sonra ibadet, Arapça söylüyor. Şey, rubbeferhasin. E, fi senetin celmut işte rubbe feresin şarut işte öyle nice atlar kıtlık senelerinde efendim nice yağmurlar nice bolluklar nice ordular e, nice o, efendim, atlar falan bu kızın bereketiyle bu kızdan gelecek zürriyetten nice açlar doyacak nice hayırlar olacak diye nida geliyor yani Efendim Aleyhisselam'ın nenelerinden biri gömülmek üzereyken Ondan sonra o annemiz ismi orada şimdi aklımda kalmayabilir. Ondan kaç tane şey doğuyor? Abdullah Mesud'un annesi ondan doğuyor. Abdurrahman bin Afın annesi ondan doğuyor. Resulullah annesi ondan doğuyor. Onu Allah gömdürmüyor daha o zaman. Allah Teala ilmi ezeli ne demek ezeli? E kimli ne olacağını biliyor çünkü ona göre onu ayarlıyor kurban olduğum. Kader bu demek. Ezeli ilme göre takdir var. Ozun Nesep-i Şerifte Öyle ilginç bir kıssalar okuyacaksınız ki yani hem cahiliye toplumunu anlamak bakımından hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarının babalarının e, yani o e, nesebinin temizliğini onların cömertliğini, onların keremini, onların e, İslam kanunlarını ta o zaman uyguladıklarını ne acayip bir şey. İbrahim sallallahu kalan dini, hanif dininden kalanları koruduklarını Sonra Mekke'nin durumunu Huza'a kabilesinin Mekke'yi işgal ettiği 300 sene Efem sahsem atalarının Mekkeden Yemen'e sürüldüğü ondan sonra o 300 sene içinde bu puta tapmanın o zaman geliştiği Amr bin Luhay bu meşhur Bukhari hadisinde de var. İbrahim Aleyhisselam dinini ilk değiştiren, hübel putunu Kabe'ye ilk getiren Amalika kabilesinden alan Amr bin Luhaydır buyuruyor. Rasulullah sahsemden kaç yüzyıl evvel? Cehennemde gördüm, bağırsaklarının peşinden sürükleyerek gidiyor buyuruyor. Bu hadis Bukhari'dir. Hayvanları haram etti işte, şu hayvan şöyle doğurursa haram, şöyle doğurmazsa helal. Kendine göre kanunlar çıkarttı o Amr i̇bn Luhay. Put'u da ilk Kabe'ye getiren o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ataları o zaman Mekke'den sürülmüş. Onun için bu putçuluk girdi. Sonra üç sene sonra Huza kabilesini, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Kusay Efendimiz. Kusay Efendimiz onları bozguna uğrattı, bütün toparladı. Bütün Kureyş'i topladı, etti. Yeniden Kabe'de elhamdülillah işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğumuna kadar gelen süreçte yeniden işte Allah'a ibadet eden, tekbir getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedeleri Kabe'ye gelmiş oldular o vesileyle, Mekke'ye gelmiş oldular. Onun için çok ilim var. Nesebi i Şerif gözünüzün nuru gibi okuyacaksınız inşallah. Evet, çok ilimler göreceksiniz. Şimdi burada da, burada yazılanlardan bir tanesi de burada. Abdülmuttalip Efendimiz Yemen'e gidiyor. Yemen'de bir Yahudi bunu görüyor. Yahudi âlim Tevrat'ı bildikleri için. Abdülmuttalip'e diyor ki, iki yerini görmek istiyorum diyor. Abdülmuttalip de diyor ki dedesi, e, avret olmayan yerimi gösteririm, derdin ne?'' diyor senin. Orada bir kralın misafiri Abdülmuttalip Efendimiz Mekke'nin eşrafından olduğu için Yemen hükümdarlarından birinde misafir olmuş. Her iki sene gidermiş. Rihlet et işte, haber ya, Liyilafi Kuray işte, Kuray Suresi 10. o. O Kuray Suresini o zaman daha iyi anlayacaksınız. Yazın, kışın rihletler, o ayetler hepsi yani, Neseb Şerif tümü, İslamın kaynakları iç içe yani. Meseleyi oradan anlıyorsun, yoksa çözemiyorsun. Arapatı, Mina'yı, Müzdelifeyi, Şeytan falan acayip. İkinci cildinde de onlar yazılıyor. Yani bunların hep aslı nedir, kaynağı nedir, nereden geliyor, nereden başlamış, nereye gidiyoruz hepsi orada. Neseb Şerifte çözülüyor hepsi. Yani. Onu okumadan da İslam'ın aslına rücu edecek malumatınız kıt kalır, kıt kalır. Yani ilmin sonu yok ama o konular lazım, lüzumlu konular. Tamam diyor, yok avrettiklerini görmek istemiyorum. Bir burnuna bakacağım, bir de iki eline bakacağım dedi. Bunun gibi şeyler, Nesebi Şerif bunun gibilerle dolu. İmam Ebu Saad Nisab-ı Abdurrahman bin Avf anlatıyor, radıyallahu anh, annesinden. Yaklar. Nereme bakacaksın dedi. Burnuna bakacağım, avuçlarına bakacağım. Bak dedi ellerini bir açar mısın?" dedi Yahudi çünkü Tevrat'ta bütün bu sıfatlar yazılmış dedesinin de sıfatı yazılmış, hepsi yazılmış Böyle Şam'da Yahudi hahamlarının Yahya Aleyhisselam'ın kana boyanmış cübbesi var beyaz yünden Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler bu Yahudiler fakat cübbe hahamlarda duruyor yazıyor vahiylerde yazıyor Yahya'nın cübbesi o zaman kaç yüz sene yani arada Yahya'nın cübbesinden en az 500 küsur sene. Çünkü Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın teyze oğlu. Onlar aynı dönemde. İsa Aleyhisselamla Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem arası, sallallahu aleyhi selamın fetret dönem 500 küsur sene. 500 seneden evveli konuşuyoruz. Şehit olduğu dönem. Orada diyor ki işte kitaplarında e, Allah Teala'dan indirilen vahilerde, kitaplarda, eski kitaplarda yazıyor. İzakkatara cübbe tu Yahya demen felem önü velide valide nebi ahir zaman. Hahamlar o cübbeyin böyle yanında itikaf yapıyorlar. 500 küsür sene cübbenin yanına hiç boş bırakılmamış. Yani Simser Hırkay-ı Şerif'in yanında devamlı dursan gibi onlar orada duruyorlar. Niye duruyorlar? Çünkü orada alamet söylüyor. Kitaplarında diyor Yahya'nın diyor cübbesinden kan damlarsa kan nasıl damlayacak abi? 550 senelik cübbe. Ama kanlı. Yahya'nın cübbesinden kan damladığı anda bilin ki ahir zaman peygamberinin Tamam mı? Babası doğdu. Efendimiz doğdu değil. Anne rahmine düştü değil. Anlatabildim mi? Ahır zaman Nebisi'nin babası doğdu. Abdullah'ın doğumu bile hep işaretler verilmiş. Onun için 20 tane haham Abdullah Efendimiz'i inceleye, inceleye Mekke'de bir Yahudi vardı, o zaten onların gözcüsüydü. Ticaret yapıyorum numarasıyla dükkan açmıştı. Mekke'de Yahudi çok yoktur, Medine'de çok Yahudi vardı, Mekke'de Yahudi yoktur. Bir, iki, bir de gel, gezgiçler var, gelir gider alışveriş ederler başka. Sabit dükkan, Safa'nın orada bir dükkanı vardı bir Yahudi'nin, o meşhur Yahudi'dir. İşte o bu işin takipçisiydi. 20 Yahudi hamı Abdullah Efendimiz'i öldürmek için Zehirli hançerlerle Mekke'ye geldiler ve vadide izlendiler. Devamlı böyle nöbetleşe biri çıkıyor, hani yirmi kişi birden göze batmasın diye A ara ara şey diyorlar. Abdullah Efendimiz herkes tanıyor zaten. Nuru alemleri parlatır. Efendimiz'in babası Abdullah Efendimiz. Çünkü Efendimiz'in nuru onun burasında parlıyor. Çıktığı zaman böyle güneş sönecek. Öyle nurlu güzellik, abidesi, güzellik, Kureyş'te öyle güzel yok. Analar doğurmamış öyle. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babası mı yahu? güzellerinin en güzeli. Onun için, işte o zaman zaten Amine validemize kızı niye vermek istediği kızını? Amine validemizin babasının adı ne? Vehb. Vehb Efendimiz de tepelerden birinde Mekke'de her yer tepe. Bir tepede dururken, Abdullah Efendimiz de bir araziye çıkmış. Onlar biraz avlanma çıkıyorlardı bazı şeyler ihtiyaçlarına falan. Her yer vati. Çıkmış. Bu yirmi tane haham tam İsabet almışlar, çevrelemişler, o onları daha fark etmemiş. Onlar, efendim, kançerlerle ona saldırmak üzereler. O da yukarıda bir yerden bu durumu görüyor. Abdülhamd'in haberi yok, yoluna gidiyor. Onlar da orada hazırlanmış, tam dengine getirmişler boş yerde bulmak için. Tam bu durumda şaşırıyor kalıyor. Bir de bakıyor ki, efendim, havadan bir takım adamlar geldi. Ona adam suretinde gözüküyor, melekler iniyor da. Melekler biliyorsunuz, insan şeklinde de gözüküyorlar. Görüyor, onlar diyor, o tam yav diyor. Bu Abdullah diyor, benim diyor çok yakın bir şeyim değil ama diyor, Vehbe Efendimiz. Yani ne olacak? Kayınpederi olacak. Ama diyor şimdi Kureyş'ten biri diyor, bunlar hiç tanımadığım adamlar diyor. Şimdi benim kabilemden, kavmimden bir adamı, yirmi kişi birden, bu ne adaletsizlik diyor. Ama ben de baş edemem ama artık neyimize mal olursa diyor, şimdi adam çağırana kadar bunu öldürürler. Ben de diyor, hani bunu müdafaya inecek, vadiye iniyor. Tam inecekken de bakıyor havadan bir zatlar ben, O yirmisi birden hepsi bir tarafa darmadağın olmuşlar, yerlere serilmişler. Allah Allah diyor. Bana iş kalmadı diyor. Ona da yanaşmıyor. Geliyor hanımına. Amide validemizin annesine. Diyor ki hanım diyor hemen gidiyorsun başkaları bizi geçmeden sen diyor Abdülmuttalip'ten oğlunu istiyorsun diyor. Abdülmuttalip'ten oğlunu istiyorsun diyor. Çünkü diyor bu nimet başkasına nasip olmaz. Bunda bir iş var diyor. Yani bu Abdullah'ta çok büyük bir olay var. Çünkü Efendimizin nurunu taşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele buradan bahsediyor. Daha böyle nice şeyler göreceksin. Aklınız duracak o recep Şerif'te. Şimdi burada da ne oluyor? Geliyor ta Abdülmuttalip dedesine. Diyor ki bir diyor ellerini uzat uzatıyor. Yemen'deki o Yahudi. Bunlar çünkü eski kitaplarından bu bilgileri almışlar. Diyor, en fike feykefe mülkün. Ellerinde mülk ve saltanat görüyorum. Ellerinden alametleri var. O alametleri yazmış Allah'ın kitaplarında. Diyor ki, bu alametlere göre sende bir saltanat. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam Abdülmuttalip Mekke'nin şerifiydi, seyidiydi, ulusuydu ama Efendimiz bütün alemlere malik oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani oradan gelecek nesil görüyor. Mülk var diyor. Ve en fuke. Burnunun deliklerine bakıyor. Nedir, neyi anlıyorlarsa işte, bu çok meşhur bir rivayet. Fe-i ve burnunun deliklerinde de diyor, peygamberlik alameti görüyor. Yani sen, de, sen peygamber olacaksın demiyor. Nübüvvet taşınıyor, burada bu nübüvvet alameti mevcuttur diyor. Ama diyor, hanımın var mı diyor, Abdülmuttalip Efendimiz, la diyor, şu an için yok diyor, o anda artık hanımı vefat etmiş, öbür 10 çocuğu var aslında. Ee, yani şu anda diyor evli diyelim diyor. La diyor. O da diyor ki velayetim Mücel beni Zühre. Bizim okuduğumuz kitaplara göre Zühre oğullarından evlenmezsen senin de bu nübüvvet ve mülk e, e, yani kabiliyetlerin tamamlanmayacak diyor. Hemen diyor Zühre oğullarından git kız iste diyor. Bunun üzerine Fetizevvec fi beni Zühre diyor. Fele Ma'raca Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Mekke'ye dönüyor Yemen'den. Döner dönmez Zühre oğullarından kız istiyor. Hem kendine hem oğluna. Aynı da, günde evlendiler. Oğluyla kendinin düğünü, nikahı aynı mecliste oldu. Abdülmuttalip Efendimiz, yani Abdullah Efendimiz'in babası, Abdülmuttalip Efendimiz, Vehb Efendimiz'in erkek kardeşi, Vüheyb Efendimiz'in kızı Hale validemizle evlendi. Hale. Hale. Tamam mı? Abdullah Efendimiz de Vehb Efendimiz'in kızı Amine Validemiz evlendi. Ne oluyor yani? Kayınbiraderim biraderim oluyor? Tam bacanak olmuyor. İki kız kardeşten olmuyor. Birisi kızını aldı, öbürü efendim amcasının kızını yani. Babası Abdülmuttalip Efendimiz e, Amine Validemiz'in amcasının kızıyla evlenmiş oluyor. Yani Vüheyb'in kızı hâleyle evlenmiş oluyor. Abdullah ve uzaktan bence bir, bir kademeli oluyor, bir kademeli. Ee, i̇kisi de aynı mecliste evlendiler. Düğün yaptılar çünkü dedi bana dedi bu eski kitaplardan bu ilim geldi. Madem öyle Zühre oğlan da evleneyim dedi. Hale validemiz kimi doğurdu Abdülmuttalip Efendimiz'e? Hazreti Hamza'yı doğurdu. Hazreti Safiye'yi doğurdu. Rıdvanullahi Mecmain, anladın mı? Amine validemiz de bir doğurdu, tek doğurdu alemlere rahmet doğurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Onlar hepsini orada yazdım. Abdülmuttalib'in evelki hanımından. Ee, Ebu Leheb amcası. On tane amca var. Amcaları tek tek işledim. İslam'a yetişmeyen amcalar var. El Haris isminde. Zemzemi kazarken Abdülmuttalib'e yardım eden, o Efendimiz'in nübüvvetinden evvel vefat etmişler var. Orada tabi, Ebu Talip ihtilaflı olmakla beraber iman edemediği şeyi ağır basıyor falan ama hizmeti çok geçti tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat edeceğim diyor. Yani cehennemde de olsa bir şefaat Buhari'de söylüyor. Azabının ehven olması için diyor. Ama tabii orada bir tek Ebu Leheb e, sıkıntı o büyük bir kafir olarak e, lanetlendi gitti. Orada onların e, anneleri de yazıyor. Her bir amcası hakkında malumat yazıyor. 10-15 sayfa onlara ayırdım. Yani Abdülmuttalib'in oğulları, bir de Abdülmuttalib'in kızları var tabi, efendimizin halaları oluyor. Erva validemiz, Atike validemiz, Safiye validemiz, orada da altı tane hala var. Onların da biri kesin imanlı Safiye validemiz. Geri kalan ikisi Erva ile Atike'de ihtilaf varsa da biz imanlı oldukları görüşü ağır basıyor. In. Ee, öbür üç tanesi işte iman, haklarında iman şeyi geçmiyor. Efendim, rivati geçmiyor. Belki önce vefat ettiler, belki de kavuştular, edemediler. Evet. Bunların hepsi beyan ediliyor. Şimdi zifaf nerede oluyor? Zifaf nerede evlendiysen o evde oluyor. Arapların o zamanki adeti. Kaç gün kalıyor hanımıyla? Üç gün, üç gece kalıyor. Bu zifaf olunca o zamana kadar bütün kadınlar Abdullah Efendimizin yollarına çıkıyor. Yahudi kadın, Hasami kabilelerden kadın, kahineler, falcılar onu görüyorlar. Ha, o çok uzun kıssaları var. Hatta İlla diyor o diyor -haram vel Abdullah Efendimiz'in şiiri bu. Bak şiirler nasıl aynı günü gibi o kahine kadın, Yahudi kadının dediğine diyor, seni diyor baban diyor kurban olmaktan kurtarırken hani o kıssa da çok önemli. Yüz deveyle kurbanlıktan kurtuldu. Abdullah Efendimiz'in babası adak yapmıştı. On çocuğum olursa hepsi de yaşarsa çünkü baştan zürriyeti olmadı. Onun için Ebu Cehil'lerin ataları Abdullah Talib Efendimiz'e terbiyesiz konuşuyorlardı. Sen mi işte, efendim, su, suyun yönetimi nasıl sende oluyor? Kabe'nin hizmeti bize ait olması lazım. Meymenetsiz adam, haşa. İşte efendim, çocuksuz, zürriyetsiz falan. Abdülhamit Talip ben çok yaşadı yani, bir Hazret-i 120 140 kadar. Dedi ki, on çocuğum olur da, onu da yaşarsa, çocukları da yaşamıyor, çocuğu oluyor, yaşamıyor. On çocuğum olur da yaşarsa, e, birini kurban edeceğim dedi. Allah için kurban edeceğim dedi. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan kalma İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlık meselesi orada var zaten, Mekke'deki olay. Dolayısıyla işte bu adak meselesi, orada çok büyük bir kıssa var. İlginç! Kahinelere gidiyorlar nedir? O zaman kahinelere e, cinler gökten haber alıyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Peygamber gönderilmeden cinlerde gök kapıları açık. Cinler oradaki vahilerden kayıp haberlerinden kapıyorlar, çalıyorlar, ayetleri yazdım. Bütün ayetlerle, hadislerle izah ettim. Onun için geliyorlar, doğru haberler de getiriyorlar. O noktada hep haberleşme yolu, ilim yolu orada peygamber yok vahiy yok bir şey yok fetret devri. Onun için kahinlere gidiyorlar. Oradan Abdullah Efendimiz nasıl kurtuluyor? Yüz deveyle kurtuluyor. Kahine kadın çıkıyor önüne diyor ki, bak baban diyor bütün malının mülkünü senin canını kurtarma, yüz deve kurban etti, yüz deve diyor, bende para bol diyor, yüz deve veriyorum diyor, hemen benden diyor birleş diyor. Yirmi yaşında Abdullah Efendimiz, on sekiz da, Abdullah Efendimiz diyor اَمَّا الْمَمَاتُ فَالْحَرَامُ دُونَهُ وَالْحِلُّ لَا حِيْلَ فَاَسْتَب۪ينَهُ يَحْمِ الشَّرِيفُ عِرْضَهُ وَد۪ينَهُ Allah Allah Ne beytler söylüyor. Şerefli insan dinini, ırzını, namusunu korur diyor. Sen hala Abdullah Efendimiz'e konuşuyorsun. Ta o zaman dinden bahsediyor, ırzdan bahsediyor, namusdan bahsediyor. İnsan diyor, dinini, ırzını diyor, korur diyor. Harama diyor, uşkur çözmem diyor. Ölürüm de diyor, çözmem diyor. Burada helallık mı var ki diyor, sen bana bu teklifi yapıyorsun, diyor. Daha ne kadınlar yolunu çeviriyor? Bu Amine Validemiz de evlenene kadar başlarına gelmeyen kalmıyor. Çünkü o nurun birleşme süreci, efendim işte yolda şeytanlar, iblisler, melunlar, kahinler herkes devreye girdi yani. ki bu iş olmasın. Çünkü zühre oğulları ile tamamlanacak, iş naktan kalsın diye uğraşıyorlar. Ama Allah Teala nasip ediyor, karakteriyle böyle cereyan ediyor. Evleniyorlar. Evlendiklerini duyar duymaz Kureş'teki bütün kadınlar hasta oluyor. Ulan hadi bekarları anladık. Evlilere ne oluyor arkadaş ya? Ondan sonra bütün kadınlar hasta oluyor ve 200 kadın evlenmeyi kendine haram ediyor. Ve 200 kadın ona aşık olan 200 kadın ölene kadar evlenmiyor. E, ölene kadar evlen 200 kadın şu güzelliği şu, tasavvur edebiliyor musun? Nereden edeceksin? Benim babam da öyle güzeldi, senin baban da öyle güzeldi. Kusura bakma. O zaman tasavvur edemeyiz, değil mi yani şimdi? O zaman 200 kadın hasta olması, bütün kadına hasta olması, 200 kadın evlenme, ölene kadar evlenmemeye ahdişmesi. Neler, neler, neler. Sonra zifaf oluyor, çıkıyor, o kahine kadının yanına geliyor Abdullah Efendimiz. Hadi diyor, teklifin devam ediyor mu? diyor. Bakıyor, yok diyor. Niye diyor? Nur senden gitmiş diyor. Çünkü anındaki nur, otomatikman Amine Validemize geçti. İlk zifafta hemen hamile kaldı. Ve nur gitti. Nur gidince tamam güzelliği şu bu duruyor. Ama o nuru görüyor. Ben diyor, o nur'a ben, ahir zaman nebisi benden gelir. benim hesabım vardı diyor, hesap tutmadı diyor, saatten sonra diyorum. Kuruş işlemez diyor yani. Anladın mı? Bunlar yaşanmış hepsi. Bak kaynak şeraf Mustafa kitabının efendim hadis rakamını da söyleyeyim size. Hadis rakamı 92. Efendim birinci cildin sayfa 346-347'de de. i Saad Kübra'da 1'e 86'da İbn-i Asakir Bire 338'de, İbnül Cezi Cevzi el-Müntazam 2'ye 204'te, Hakim Müstedrek 2-601'de, beyhek 1'e 106'da, Ebu Naim Delail 1'e 129'da, 71 rakamla. Say da say, bu kadar kaynak sayıyorum ben. Sen yok diyorsun bu işlere, hani kaynağın yok olduğuna dair? Hiç, uyduruyorsun. E ben sana kaynak söylüyorum. Hem de yazma kaynaklar. Şu dediğim kaynakların kimisi 1200 sene evvel el yazısı. 1200 sene evvel el yazısıyla mevcut İbnü Saad tabakatı şu anda kütüphaneler. E ne diyorsun? Zaten orada mevcut mahtutu yazılısı bulunmasa basılamaz ki kayıp oluyor o zaman. Mevcut ki basılıyor. Şimdi ve Mademinu Mieta Imratin esfeni Ali Abdullah Abdullah Mutalib Abdullah Mutalib'in oğlu Abdullah üzüntülerinden 200 kadın öldü diyor. Yani evlenmeden öldü demek istiyor. O geceye öldü demek istemiyor yani evlen ölene kadar evlenemediler. Allah amin etemine nur ve alfa ve beha, makane tut asaydı tekamul. Allah amin'e validemize vermiş. Ne vermiş? Nurlar, iffetler, behalar, kavminin kadın efendisi. Kureş'te amin'e validemizden daha faziletli, şerefli bir kız yok o zaman. Yok. E, Kureş zaten Allah'ın seçtiği kavim. Dünyada da Kureş'ten eftal yok. Hamile validemizden eflatun da orada da kadın yok. Ekime yakışır, en hayırlısı, en hayırlısına yakışır yani. Abdullah Efendimize nasıl oluyor? <gülüyor> Bebek Abdullah aleyhidealik ve Nur-u Resulullah sallallahu aleyhi iki gözünün ortasında Rasul u Efendimizin nuru parlıyor. Hatta izin Allahu Teala en ينتقل nurun geçiş yapmasına Allah müsaade edince eee yani ne oluyor Fentekale Leyletel Cuma cuma gecesi zifaf oluyorlar kuvvetli rivayetlere göre. Başka rivayetler varsa da kuvvetli rivayetlere göre Recep'in ilk cuma gecesi Leylet-ül Regaib gecesi zifaf oluyor ve Nuru Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'tan annesi Amine bin Tiveb radıyallahu anhâ validemize intikal ediyor. Regaib gecesinde bu intikal oluyor. Gökler yerler çarkalanıyor. Zaten doğumundakileri karıştırma. Daha nurun intikali gecesinde neler oldu? Dünya değişti zaten. Bu da Rağaib gecesi. Bütün melekler o gece Kaabe ve havalisinde bütün alemlerin melekleri Rağaib gecesinde Ka'bede toplaşıyor. Ve müminler için, Recep orucu tutanlar için istiğfar ediyorlar. Ama içtima Rağaib'de Ka'bede olur. Allah Teala önümüzdeki Recep Şerife Rağaib gecesine kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. İnşallah bu sene ben Recep ayı Haram ay, Bedduadecemizle dolu zındık var yani haram ayda da yüzde yüz kabul oluyor falan regaib gecesinde Mekke'de olalım diye niyet ettim İnşallah bu sene ha melekler orada madem biz de orada olalım dedim regaib gecesinde olmuşum evvelce epey senedir nasip olmadı bu sene regaib'e niyet ettik inşallah Umrede orada olacağız rahman. yani tabi bana soruyorlar diyorlar ben asil tur'a sorulacak ben şey bilmiyorum gününü yani Mart gibi Regaip Mart'ta Martta olduğu için Regaip gecesi Mekke'de olacak şekilde inşallah Allah bize nasip eylesin. Amin. Amin Allah'ım amin. Fe'meru <gülüyor> Allah Allah Teala emretti. Hazin el cenan. Cennetin bekçisi kim? Rudvan. Enyef ta evvabel cenan li'nuri'l meknun. Demin okuduğumuz mevlitte bunlar yazıyordu. Saklı nur Bugün bu gece Amine sadefine. Amine validemize. İntikal intikal edecek. Cennetin kapılarını açın. Göklerin kapılarını ardına kadar açın ki kutlama yapacağız Mevla buyuruyor. Allah Allah. Ve böyle bu Regaip gecesi. Yani annesine intikali Regaip gecesi gök kapılar zaten açılıyor. Fasmat yemeyne, Aslamut yemye, kullamen küs. Dünyanın bütün putları ters döndü. Regaip gecesinin sabahı ha? onlar da geldiler Kabe'deki bakıcılar hizmetçiler Bunlara ne olmuş? Zelzele olmuş gece herhalde bizi dediler. Putları yeniden kaldırdılar. Haberleri yok ki bu putlar niye dönmüş. Ve Esbah'a Adûvullah menkûsen erbâineum İblis şeytan 40 gün ters döndü böyle. Kafası üzerinde duramadı. Ayakları üzeri, ayakları kafasına kalktı. 40 gün. Sif siyah yandı, kaçtı. Ebu Kubeyş tepesine geldi. Bir bağırış bağırdı. Bir inleme inledi. Bütün şeytanlar her cihetten yanına e, toplandı. Dediler Mellezidihak Ey bizim Efendimiz o bilmiyorum Amerika'da mıydı o zaman Amerika yoktu da yani nereler varsa dünyanın bütün iblisler da dağılmış, iblissiz yer mi var? Geldiler dediler ya bizim ödümüzü koparttı. ne olur sen bizim işte, bizim Adem Aleyhisselam neyse onların da atası, büyük, büyük ataları o iblis yahu dediler çok dehşete düşürdü bizi ya böyle bağırmak mı olur? Her taraf inledi ya ne oldu dedi. Vay gidi vay. Haberiniz yok başımıza gelenden. Kaça, kaçtık kaçtık kurtulamadık. Ahir zaman nebisi dedi. Annesinin Sadef'ine intikal etti. Ehleket nazil merak. Ey gidi dedi Amine. Bu kadın bizi helak etti dedi. Bu Amine var ya dedi. Ocağımızı batırdı dedi. De bizim de ocaklarımızı mamur etti Amine validemiz. Amin. Radıyallahu anh'a kabr nur olsun. Amin. Allah yüksek dereceler ihsan etsin. Amin. İki yerde kabir rivayeti var, bir rivayet Ebvada, onun da resmini koydum kitaba. Ebba'daki kabri şerifi, oraya biraz muhabirler zorlama yapıyor, çok zor gidiliyor, hapse atıyorlar ziyarete gideni falan. Ee, bana Ebba nasip olmadı bugüne kadar. Ama Hacun'da da bir rivayet var, Ebba'da nakl olduğuna rivayet var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, veda haçından sonra Hacun'a indi, Hacun Mekke mezarlığı, şu anda Hatice annemizin yattığı meşhur, ziyaret ediyorsunuz gidenler. Oraya indi, hatta oraya yamaçtır, yamaçtan sıçradı, Aşağı annemiz de diyor ki ya Hümeyra, sıkı tutun burası yamaçtır ben biraz geç geleceğim yanına da Ayşe annemizi almadı ama dedi burada kaymayasın o da diyor sıçradı indi ağlayarak üzüntüyle indi sonra benim yanıma geri döndü epey zaman bekledim baktım yüzünde tebessüm vardı dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sen indin aşağı inerken ağlama ağlayarak gittin ben de senin ağlamana dayanamadım, arkandan ağladım. Ne olduğunu da anlamadım. Tabii mezarlıkta istiyat var dedelerinin mezarlı atalarının ama bir şey anlamadım. E şimdi geldin, sevinçli geldin mezarlıktan. Sen, sen mutlaka bir şey var, ne oldu? Dedi, ya Ayşe! Anneme karşı duygusallaştım, merhamet geldi içime, ağladım. Sonra çok üzüldüm, bana iman edemedi. Yani şöyle, nübüvvet dönemime yetişemedi, sahabeden olamadı. Sahabeden olmadı ve birçok fazileti kaçırmış oluyor. Onun için Allah Teala فَسِأَلْتُ en اَنْ Allah'a müracaat ettim. Onu bana dirilt de iman etsin. فَاَحْيَاهَا ل۪ي ثُمَّ رَدِّهَا عَزَّ وجل. Allah Teala onu bana ihya etti. Bana hemen iman etti. Sonra Allah tekrar ruhunu kabzetti. Kabrine onu iade etti. Ben de buna çok sevindim. Annem artık diyor, sahabelerin en üstünü artık Cennette de, ahirette de, zaten cennetliktir ama bu şerefi de kazandı, onun için seviniyorum diyor. Bu hadis-i şerif Muhibbütün taberize zekhâirul hükbâda, İmam-ı Süheylî Ravzul Ünif'te, İmam Diyarbekli Tarihul Hamis'te daha birçok kaynaklar, yarım sayfa kaynakta zikrettim. Bu hadis-i şerif en başta i̇bn Şahin, büyük muhattis Efendim, En-Nasihu vel-Mensuh isimli Nâsihu'l-Hadîsi ve-Mensuhuhu isimli eserinde Bütün kaynaklarını zikrettim Neseb-i Şerif'in birinci cildinde bu konuyu 20 sayfa okuyacaksınız inşallah ve kesinlikle iman ediyoruz ki annesini babasını ihya etti ve onlar ona iman etti elhamdülillah İtikadımız bu yöndedir Bitti Hadis i Şerifler kesindir, kaynaklar mevcuttur Önce hadisler var İstirfar izni verilmedi bana falan sahih-i Müslim'de. Öncekiler hadislerde öyledir, doğrudur o hadisler. Ama bu Veda Haccı'ndan sonra olduğu için en son bu hadise varit olmuştur. Önce İbnü Şahin bunu hangi kitapta alıyor? Önceki hadis sonraki hadisi neshet. Ayet âti neshet gibi. Nasıl ki 16 ay 10 küsur ay Mescid-i Aksa kıbleydi. Sonra nesk oldu. Nereye döndük? Kabe'ye döndük. Nesih var. Burada da, önceki hadislerde izin alamadı ama ziyaret izni aldı, istighfar izni alamadı. Önceki hadislerde alamadı, sahabettir o hadislerde sahip et. biz hadis reddetmeyiz ama izah ederiz. Bu veda haccından sonra olduğu için, büyük hadis âlimi İbn-i diyor ki, bu hadis kendinden önce geçenleri nesretmiştir çünkü sonra olana bakılır. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in sözlerinden ve tatbikatından hangisine itibar ediyor müştehitler? Son olana bakıyor Çünkü vahiy devamlı devam ediyor. Nüzul ediyor. Vahiy devam ettiği için son olan muteberdir. Yani kan aldırma meselesinde de öyle son olan hangisi? Kan aldırıp abdest aldım almadım. Aldı işte i̇mam Azam onun için son olana bakıyor. Yani bütün bu hususlardaki nesihlerde mesela kabir ziyaretini yasaklamıştı bize. Hiç kabir ziyareti haramdı. Sonra ne buyuruyor kendisi? Yasaklamıştım diyor. Şimdi diyor vahiy geldi. O zaman şirke yakındı, ümmet, millet tapınmaya başlayabilir anasına, dedesine. 13'ün diyor, şu anda yasak kalkmıştır, kabirleri ziyaret edin dedim. Kendi de ziyaret etti son ömrünün sonlarındaki senelerinde. Onun için nesih diye bir şey var. Nesih'e inanmayan, Allah muhafaza kafir olur. Çünkü manen minâtin evnüceh, Kur'an'da diyor ki, ayet bile ayetin hükmünü kaldırır diyor. Hadis, hadisin hükmünü kaldırır. Hangi hadis son? Annemi bana diritti ve bana imat hadisi son olduğuna göre nasıktır, ondan evvelkiler mensuhtur. Böylece bizim itikadımız tahakkuk etmiştir. Biz, Amne validemizin en yüksek derecelerde olacağına iman ediyoruz. Ona şüphe var mı ya? Allah Allah! Sahabe-i birisi hani buyurdu ya, sen bana vurmuştun, Ya Resulallah işte benden hakkı olan varsa alsın, biri de kalkmış tane hani, meşhur hadise, ya o sen bana vurmuştun. E tamam al sen de bana vur. Sahabe-i Kiram da bakıyorlar ne yapmak istiyor bu ya falan. Ondan sonra yok ama sen ben çıplak vücuduma vurmuştun. Senin üzerinde e, cüppe var. <gülüyor> Efendim sonra dedim e, tamam cübbemi de çıkarayım tamam. Sen de benim cildime vur. Derime değ. Deyince Sahabe-i Kiram bunu ne? Oldu? Ya size ne dedi susun dedi ya sallallahu aleyhi. Ve yapsın hakkı var dedi madem benim kamçım ona değmiş bir kere. O, o da bana yapsın. Ondan sonra ne yaptı? Gitti. Efendim nübüvvet mührünü öpmek istiyormuş mer. Açtırıp da sırtındaki mühürü öptü veya sırtına değdi. Niye? Ona değeyim de cehennem bana haram olsun diye. E sen ona değene cehennem haram oluyor da idrarını anlamadan, farkında olmadan içene haram oluyor da. Berre validemiz Ümmü Seleme annemizin hizmetçisi Habeşistan'dan Hicret'ten getirdiği Berre validemiz cariyelerden. Berre validemiz "Efendim Sultan'ın idrarı yaptığı gece kap vardı. Kabı anlamadan içmiş." Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ''Şunu dökün, ne, ne yaptınız şunu?'' dedi. Oradaki şeyin, sedirin altında duruyor. ''Be anlama'' dediler, ''Ya berre içti onu.'' ''Nasıl içti?'' dedi ya, niye içti? E, ne pisleri anlamadı, orada su zannetti ibrik de. İçmiş onu. ''Legad-ıhtezâret bihuzârim minennâr'' ''E cehenneme karşı büyük bir siperle kendini sakladı.'' diyor. Çünkü neden? Parçaları sallallahu aleyhi ve sellem cüzleri ona karışmış oluyor. Abdullah bin i de kanın kanıma karıştı, kan aldırdığında içti de, kanın kanıma karıştı. Harrama Allah alemler, Allah canı ateşe haram kıldı diyor. Bunlar hepsi tabaranilerde, eysemilerde, bütün hadis kaynaklarında var. Ama kan içmek haramdır, idrar içmek haramdır, necistir. Bunu asla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermemiştir. Razı da olmamıştır, haberdar da olmamıştır. Onlar da haberi olmadan, farkında olmadan içmişlerdir. Bir tek Abdullah Ümrü kan meselesini bilerek yapmıştır. Geri kalan hiçbiri bilerek, Olmamıştır. E şimdi sen etine etini deyince ateşe haram oluyorsun. Müslümansan tabii. E dokuz ay onu karnında taşıyan cehenneme girer mi yav? Haşa ve Maşa. Onun için kıymetli annemizin gecesindeyiz. Bu gece onun gecesi değil mi? Evet. İşte nesebi şerifte neler neler neler bulacaksın ya. Yani ben şimdi uzun sohbet yapamayacağım bu durumda. Ama biraz da okuyun be kardeşim. Hep de benden dinlemek istiyorsunuz ya biraz da okuyun şu okuma alışkanlığı duaya katmadık unuttuk ya Allah size unutma Celle Celaluhu unutmaktan muhafaza etsin amin. okuma alışkanlığı nasip etsin amin. unutmayın unutmayın hep unutmayla ilgili dua yapıyoruz bir de okumayla ilgili yapalım ya bir okuduğunuz kafanızdan çıkmasın inşallah amin, amin. Allah okuduğunuzu hissetmenizi etmenizi nasip eylesin amin. okumanızı nasip eylesin amin, amin. Allah'ım salli ala sebebi ala ala bu kadın bizi helak ediyor. mesela bu kıssanın devamı var bunu şimdi anlatamayacağım. Nesebi Şerif'te var. Ne, onlar diyorlar ki ne olacak şimdi bu ne oldu? Dünyada neler oluyor? İblis anlatıyor. Biz yandık diyor. Bu millet Müslüman olacak diyor. Onlar ona İblis üzülüyor. Adamlar ona fikir veriyor. O da üç fikir veriyorlar. Üç fikir ikisini beğenmiyor. Bir tanesi tamam diyor. Şimdi içim rahat oldu diyor falan falan falan. Uzun bir kısa var. Evet. Şimdi geldik Hamilelikten sonrasına. Kâlet Âmine Turallallahu aleyha. Âmine Valide biz buyurdu. Maşartu enni hameltu bi Muhammedin sallallahu aleyhi. Muhammed'i e hamile kaldığımın farkına varmadım. Niye? Li enni lem ecitma tecidul Hamilelerin aşermesi gibi, ağırlığı gibi, halsizliği gibi hiçbir şeyler hissetmedim. Illa enke Adet görmediğimden dedim ki demek ki hamile kalmışım sonra etâ niâtin ve ene beyn ve'l-legzân bir ara ne uyuyorum ne uyanığım ikisinin arasında biri geldi dedi el-şârt-i hamelti farkında mısın hamile kaldın? ben dedi sanki şöyle ma edri bilmiyorum dedim Fakale dedi ki bana inneki hamelti seyyidâ zîl ümmeti sen bu ümmetin efendisine yüklendin şimdi yere düşersenden senden doğacağı zaman yere düşecek yere düştüğü zaman şunu okuyacaksın Allah'a sığındırması için. Daha buna sen iman soruyorsun ya. Rüya'da Allah'a sığınma duası öğretiliyor yani. Üzü bil vahid min şerri kulli hasid. Ben her hasidin hasetçinin şerrinden onu vahide sığındırırım. Vahid kim? Allah Celle Allah'ın bir olduğunu zaten orada hiçbir şey bilmese o zaman öğrenir ya. Daha ne konuşuyorsun? Sümme semmi Ahmet sonra ona Ahmet ismini ver. Bir zuhuratında e, Ahmet ismini ver buyuruldu, bir rüyasında da Muhammed ismini ver buyuruldu. İki ismi şerif de rüyasında Amine validemize bildirilmiş o da dedesi Abdülmuttalip doğum gecesi evine gelince bu rüyalarımı sana anlatayım, bu gördüklerimi sen şimdi isim hakkı senindir dedesin, çünkü babası da yok ama buna göre isim ver dedi. Ben dedi böyle gördüm dedi, Abdülmuttalip dedi ki senin gördüğün muteberdir, ben dedi tamam Muhammed taktım, Ahmet taktım. İsmini öyle taktılar. sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra hatta bir nüsha var, onu da yazdık. Çoluk çocuğa da o keşke takılsa, yani şimdi aklıma geldi burada size konuşurken. Ona rüyasında dediler, şimdi uyandığında bir şey bulacaksın, yanında bir nüsha bulacaksın. Bunda tavizat, Allah'a sığındırma duaları şeydir. Ondan sonra çocuğuna onu takacaksın. Efendim sallallahu aleyhi üzerine ilk takılan dualar tavizat Yani Allah'a sığındırma duaları, işte euzu gibi. Ama değişik ifadelerle, çok acayip sığındırmalar var. Onu da, zaten felaknas geldikten sonra felaknasın üstüne bir sığınma ve sığındırma yoktur tabii ki. Değil mi? Kur'an, felaknas, ondan üstün yok. Ama o da hamle validemize verildiğini kitaplar beyan ediyor. O arada Efendimiz'in babası Abdullah Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte yedi aylıkken anne karnında e, Abdullah Efendimiz Medine'de vefat etti. Tam da Medine, dayılarının yeri, yurdu da Medine. Abdülmuttalib'in çünkü şeyi, kardeşi Haşim Efendimiz Medine'den evliydi. Ondan sonra Gazze'ye gitmişti. Haşim dedesi Gazze'de vefat etti. Kabri Gazze'de şu anda, onda resmini koydum. Gazze'de caminin içinde Efendimiz'in dedesi Haşim'in kabri var. O Gazze'de vefat etti. hikmet ilahi İlahi Gazze'nin çilelerini görüyorsunuz. Gazze'de de Efendimiz'in atası var. Ondan sonra Efendimiz'in babası Abdullah Efendi de Gazze'ye gitti. O da Gazze'den ticaret yaptı. Geldi Medine'ye. Medine'den de hurma alacaktı. Hurmalarla Abdülmuttal'in e babasına getirecekti. Fakat orada hasta oldu. Bir ay kadar ağır hastalık çekince Medine'de vefat etti. Yine Efendimiz'in toprağı nereye dönüyor? İş yine Medine'ye geliyor. Babası Tarun Nabika'da defnedildi. Babasının kabrinin eski resmini de koyduk. Eski dönemde siyah beyaz resim, babasının kabri i şerifi, hemen Ravza-i kıble duvarının öndeki yoldaydı. O, o resmi de Neseb-i Şerif'e koydu. Melekler dediler, ''Ya Rabbi, Peygamberin yetim kaldı.'' Allah Teâlâ, ''Ene lehu veliyyûn ve hâfîzûn ve muîîn'' ''O'nun sahibi de benim, koruyucusu da benim, yardımcısı da benim, ben onun üzerinde kimsenin hakkı olsun istemedim.'' Kimseye de onun minneti kalsın istemedim. Onun işlerini ben üstlendim Mevla buyurdu. Ve böylece göklerin, cennetlerin kapıları açıldı. Amine Validemize bu haberler geliyordu. Fakat e, ona me melekler rüyalarında geliyorlardı, diyorlardı. vektüm işe ki şanını gizle, haberini gizle, durumunu gizle, hamileliğini gizle. Hep bu haberlerle. buyurur ki, onun için ne bir erkek ne bir dişi. Ben evden çıkmıyordum hamilelik müddetimde. Hamile kaldığımı da kimse görmüyordu. Kimse de bilmiyordu. Haber de vermedik. Fil menzil. Evimde tek başıma, Mevlid gecesi evimde tek başıma duruyor. Ve Abdülmuttalip de tavaf yapıyor. Dedesi de Kabe'nin etrafında tavafta. Gece sabaha yakın. Teheccüdün bitme vakti. Yani imsaktan biraz evvel. İmsa, yani birkaç dakikalar kala, onun için her gecede yüzde yüz kabul saati var O saatte ne isterseniz yüzde yüz verilir, Bukhari hadisinde mevcuttur O saat Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu saattir Onun da Ya Rabbi beni o saatte kaldır dediğin zaman ben birkaç kere denedim, yani bir kere isabet ettim Şöyle uyandırıldım saat kurmadan Onu o şekilde dua dersen deneyin, uyanıyorsunuz Bu Dua diyorsun, o vakitte tam imsaha yakın vakitti Hadi şeriflerde buyurulduğu üzere, her gece o anda dua yüzde kabuldür, imsaha çok yakın vakit Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakit o vakittir bir pazartesi gecesiydi Rabbül evveli on ikinci gecesiydi, meşhur olan on ikinci gecedir yani bu gece daha sayı olan sekizinci gecedir yani bizim evde mevlüt yaptığımız efendim perşembe cuma Cuma'ya bağlayan denk geldi bu sene tabii ki sekizinci gece ile on ikinci gece arasında rivayetler çok rivayetler, rivayetlerin soru yok da, bu ikisinin arasındadır. İkisinde de mevlut yaptık elhamdülillah, oradaki mevlüt'e de sizi de kattık elhamdülillah, bütün duaları o gecede yaptım mevlüt, sizi de. Niyetimiz aynı, dualarımıza kattık elhamdülillah. Fesemûdü vecbeten, azîmeten büyük bir gürültü koptu diyor, gece vakti. Hâlen izâli, endişeye düştüm, ne oldu ben evde tek başımayım gecenin seher vakti, Pazar vezel Kemalistin pazartesi gecesiydi. Matulul fecir imsak doğmak üzereydi. Sarayt gene جناح الطير انكدمش ala Baktım bir kuşun kanadı sanki kalbimi gönlümü sıvazladı, Üzerinden geçti. Fezebani ruh Ne korku kaldı, ne panik kaldı. Sonra bakıyorum sağa bakıyorum sola evdeki odanın içindeyim. Baktım bembeyaz bir şerbet. Şurup şurup yani meşruman. Ben de diyor çok susamıştım. Hararet basmış bana. Gökten ibrikler sarkıtılmış. Efendim bembeyaz bir şerbet sunulmuş. Fetenevel tövşeripti. Hemen uzandım içtim diyor. oh suya kan. Fezaminni nurun galibun Bir nur parladı. Nur nur nur, nur. ne ev görünüyor ne ocak görünüyor. Gözüm kamaştı. Bir yere bakamıyorum. Her yer parıl parıl parlıyor. Şümerey Tunisbeten. Sonra kadınlar gördüm. Kennah tuen uzun boylu kadınlar sanki abdüenaf kadınlar diyor abdüenaf dediği işte dedelerinin ailesinin kadınları boyları uzun oluyormuş çok da güzel kadınlar oluyormuşlar Kenne emmin beati abdimenaf sanki diyor abdüenaf kadınları ama bunlar benim tanıdığım Mekkeli değil yani civardan değiller ama bunlar nereden geldi fetekat mimin külüca her tarafımdan o kadınlar benim etrafımı çevrediler fakul duva Ha Zemin Alilim nela Vay başıma geleni görün. Bunlar nereden bildi şimdi benim hamileyim, doğum yapacağım geceyi? Bir de bunlar geldiler yanıma şimdi. Kimdirler acaba? Çok diyor sıkıntıya düştüm. Ama o kadınlardan daha güzel kadın görmedim. Onun için güzellikleri beni sakinleştiriyor. Bir korku yok ama... Dedim siz kimsiniz Allah aşkınıza? Dedi ki, nehnü Asiye muradü firavun. Dedi bir tanesi ben firavunun hanımı Asiyeyim. Öbürü dedi ve Meryem ibni Teumran. Ben de İmran'ın kızı Meryem'im. وَهَاوْ لَهَمْنَ الْحُورِ Bu yanımızdakiler de cennetteki uğrilerden al şimdiden gör. Cennetteki uğriyi dünyada gördü Amine Validemiz. Onlardan güzel görmedim diyor Allah. وَذَالِي مَا el الْمَشْرِقِ vermek. Bu sefer ev ocak değil, doğu ile batı arası parladı diyor. Bir anda açıldı, hepsi açıldı diyor. Allah Teala Kadir değil midir arkadaşlar? Sen şimdi... Şuradan oturuyorsun bir ekrandan dünyanın bir ucunu seyrediyorsun. Allah sana durduğun yerde doğu batıyı gösteremez. Bütün nurlar parladı diyor. Ondan sonra feştet de bielim. Sancım biraz geldi ve kütües mevlevetin kulesi saat ne Saat başı bir gürültü kopuyor. Melekler iniyorlar, çıkıyorlar. Alemler ha ha harekete geçti. Gök kapıları açılıyor, cennet kapılar açılıyor. Çok sesler, gürültüler. Ve idaene bir divaj. Yap Bir de baktım işte ben beyaz bir ipek efendim. E, Kad mütlebeynesi malı. arasına e, ne serildi? Bir ipek harir kumaş serildi. Ve izakaluya gulhuduane aynunlar. Bir nida geldi. Doğduğu zaman milletin gözünü hemen göstermeyin. Gözlerinden alın. Yani önce melekler görecek, önce peygamberler görecek. Önce Adem aleyhisselam babasını ziyarete gidecek, sonra bütün Enbiya'nın doğduğu yerleri ziyaret ettirilecek, doğuları batıları gezecek, denizlerdeki balıklara kadar gösterilecek. Hepsi müşahede edildikten sonra Mekke'ye döndürülecek. Alın, sakın gözden kaybedin, gö göstermeyin diyor. Allah Allah! Daha neler oldu abi bunların, uzun uzun anlatmak lazım. Fara-i bir takım adamlar gördüm. Gat-berka bile var. Havada durmuşlar. Tabii evin artık tavanı var mı? Dam kaldı mı? dam kalıyor mu öyle zaman? Efendim soazen bir ruhani validemizin evinden çıkarken kapıdan mı çıktı? Yukarıdan mı çıktı? Burak geldi nasıl gitti? <gülüyor> kap, kap, şey ha, tavan kalıyor mu? Tavan diye bir şey yok artık. Alem iltihak etmiş. Ruhani ve nurani aleme iltihak etmiş. Beydime barigu fılda. Ellerinde gümüşten ibrikler var. İbriklerin şeyleri zincirleri de altından. Ve tarasya min kelcuman. İnci gibi böyle Efendim e, buram buram terliyor. Terliyorum. hatta bu mihil kokusundan daha hoş kokuda bir ter çıkıyor benden. Tabi e, artık doğum şeyine, gel sürecine giriyor. Ve ne kul muttalib Keşke Abdul Muttalib gelse. Ben yalnızım, kimsem yok. Yani işte e, eşinin babası. Bu Abdul Muttalib kani hayır. Abdul Muttalib de uzak. Yani çünkü efendimizin doğduğu evi yeni biliyorsunuz. E tavafa bayağı mesafe var değil mi? Ta Safa Merve'den çıktıktan sonra bile bir o kadar yol var. Yani o zaman için çok mesafe var. Nereden sesimi duyuracağım, kime anlatacağım. Vekalet. Amine ve Halid'im zannetiyor. O sırada bir sürü kuş gördüm. Nereden geldikleri belli değil. Hiç anlamadığım yerden geldiler. Hatta katla hücreti odamın etrafını bütün kuşlar kapattılar. Melaki ruha mine zümrüd idi. Gagaları zümrütten. Bak onları görüyor. Tek tek tahlil ediyor. Ve ecnaatü min yakut. Kanatları yakuttan. Melaki ikram hazaratı geliyor. Ruhaniler geliyor. Fekeşef feküşü ve embesari. Gözümün keşfim açıldı. Yani gözümden perde kaldırıldı. Ve absartu min saati. tam o anda gördüm meşarikel erzi ve mağaribha. Dünyanın doğularını da gördüm, batılarını da gördüm. Amine validemizin o gece gördüklerini kıyamete kadar Amerika, Rusya'nın cihazları bile göremeyecektir. Cihazları bile göremeyecektir. Çünkü öyle yerler var ki hala onların cihazları ulaşamıyor, uydu görüntüleri bile çekim yapamıyor. Dünyanın öyle bölümleri var. Buzulların atlarından tut. Her yere gösterildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterildi alemlere. Bana gösteriliyor. Üç tane sancak dikildi, alem bilmeşlik, bir tanesi doğuya dikildi ve alem bilmeşlik, bir tanesi batıya dikildi alem alâ zâhril kabe. bir tane sancak da Kâbe'nin üzerine tamına dikildi ve gedenil mekâb o sırada beni sancı tuttu fekennî müstendirdiler kiannisa o Asiye validemizle e, Meryem validemize dayanmış gibi böyle biraz onlardan kuvvet aldım, arkamda onlar var oldu ve hale. onlar da çok daha tabi Kuriler falan doldular, ev yani evdeler yok, hiç kimse yoktu. Halbuki yok. Kureşin bir tane Kureşte bir kişinin haberi yok. Kureşte kimsenin haberi yok ama ev, evet. Mubareklerden geçilmiyor ya <gülüyor> Allah Allah. Melakeden geçilmiyor, Ervah'tan geçilmiyor. Vele ra raşe evet. Tam o sırada fevvelet tüm Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem'e müstakim a sallallahu aleyhi ve sellemi mubarek önce ayakları dünyayı teşrif ederek başı sonra gelerek diğer doğan çocukların tersine tamam mı istikamet üzere o devamlı istikamet doğarken istikamet vefat istikamet ahirette istikamet o hep istikamet biz bir ileri bir geri bir ters bir düz oluyoruz Allah bize de istikamet nasip eylesin müstakim vaziyette doğurdum sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi felemma kharaca min batni nazara ilayi karnımdan çıkar çıkmaz ben şöyle bir arkamı döndüm baktım Feydane bir sacidden baktım secdeye kapanmış. Hemen efendim salallazem dizlerinin üzerine durdu. Bu sahih. Bütün kaynaklar bunu söylüyor. İmam Şuheyli Ravdul Enufteb. Secdeye kapanmış. Eline de bir parça toprak almış. Başına doğru kadrafa usbu ailessema şahadet parmağını böyle kaldırmış. E, Tahiyyat'ta yapıyoruz ya. Şahadet parmağını göğe doğru kaldırmış. Gel mütedar'ı ilmüb değil. Böyle yalvarır, yakarır bir halde. Hani nasıl duadan böyle işte şahadet parmağını ellerini açmış böyle dua diyor. Yalvarır, yakarır gibi bir hali var. Efendim e, fasih bir kelam ile herkesin duyacağı, anlayacağı bir kelam ile secdede ne dedi duydum? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alim. Bunu diyor fasih bir Herkesin anca böyle şeyden değil yani mırıltı değil. fasih bir kelam ile tekbir getirdi ve hamdül senalarda bulundu. Allah Allah. Ne zaman o benden çıktı? Bir nur parladı ki bu hadis-i şerif Ahmet İbni Hanbel'de de geçiyor. Müstedin'de vesaire. Birçok hadis-i şerif kaynağında buyuruyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Senin işinin bidayeti nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. ene ne? Davetü Ebi İbrahim. Ben babam... İbrahim'in duası bereketiyim. Hani benim zürriyetime peygamber gönder kendi cinslerine. Kabe yaptı. O duanın bereketi. Ve bişaratu İsa'nın İncil'de verdiği müjdesiyim. Ve rüya ümmiyelleti ra'et hine ve Annemin beni doğurduğunda gördüğü rüyayım diyor. Bu Ahmed İbni Hanbel sayı hadistir. Annemin gördükleriyim ben. Annem ne gördü diyor. Ra'et enna karacet minanurun ezaat ma kusuruş Şam. Şam'daki Rum köşkleri, sarayları, Efendim Bizans'ın kaleleri, kuleleri, Kisra'nın kuleleri, Busra, Basra değil, Basra Irak'ta, Busra Şam'da, Busra'daki kasırlar, köşkler parıl parıl parladı, annem onları gözüyle gördüğünü anlatıyordu diyor. İşte ben o rüyayım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Ahmed ibn-i müstedinde bu hadis-i Ve zikrediyor. وَكَذَٰلِكَ اُمَّاتُ النَّبِيِّنَ يَرَيْنَ Peygamberlerin anneleri, bütün peygamberlerin anneleri de benim annemin gördüğü gibi Çocuklarını doğururken bütün peygamberlerin anneleri bu nuru gördüler diyor. Sadece benim annem görmedi, bütün peygamberlerin anneleri. Onun için peygamberlerin anneleri ve babalarında müşrik yoktur. Ama hanımlarında müşrik vardır, çocuklarında müşrik vardır, anne babalarında müşrik yoktur. Anladın mı? Çünkü peygamberlerin anneleri de bunu görüyorlar. Allah o nuru kafire göstermez nuru gösterdi. Bu Ahmet İbn-i İşte böylece Amine Validemiz Efendim ne diyor? Şam'ın diyor sokaklarının bütün çarşılarına kadar gördüm. Öyle parlak yani canlı yayın böyle yanıma getirildi diyor. Niye Şam? İşte bunu hadis-i izah etmiş. Ben de Nesep-i Şerif'te izah etmiş. Niye Şam? Çünkü Şam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin yerleştiği yer olacak. İslam dininin merkezi olacak. Ondan sonra zaten e, hicretten 40 sene sonra falan 30 sene sonra, 40 sene sonra İslam devleti nereye intikal etti? Şam'a intikal etti. 80 küsur sene Şam'dan yönetildi. Öyle mi? Şam'a yönetildi. Onca bütün sahabe kiram Şam'a hizmet etti. Ondan sonra efendim Şam'da Şam ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinine çok sahip çıktı. Şu anda bile Şam ve Halep'teki muhabbet, mevlit sevgisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi Şamlılarda, Halep'lerde, Suriyelilerde olan kadar, yani o bölgenin insanında olan kadar dünyanın hiçbir insanında görülmemiştir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları önceden müjdelemişti. Şam, Allah'ın melekleri kanatlarını Şam'ın üzerine gelmişlerdir buyuruyor. Çok hadis-i şerif var, Şam ve civarında sükna için. Tabii şimdi çok ateş oldu, Allah'ın bu ateşi söndürüyor Ya Rabbi! Şam-ı Şerifi, Halep-i Şerifi, huz Şerifi ve civarındaki Ürdün'e kadar uzanan o Mescid-i Aksa ve Havali için o mukaddes toprakları halâsâ eyle. Zalimlerden, kafirlerden, Yahudilerden halâsâ eyle. Allah'ım oralarda huzur, emniyetler, şükunetler, çekinetler yeniden inzale ile tenzil eyle, te tesis eyle ya Sen bu eli i sünnet Müslümanları Şam-ı Şerife rahatlıkla dönmeleri nasip eyle ya! Zaten sonuna doğru dünyada Müslüman kalmadığı zaman yine İslam en güçlü nerede olacak? Kudüs, mescid Aksa ve Şam'da olacak. Mekke, Medine'de bile boşalacak. Mekke, Medine'de adam kalmayacak, Müslüman kalmayacak. Şam ve Kudüs'te Müslümanlar oraya hicret edip sıkışacak, toplanacak. Hazreti Mehdi de yine en son Kudüs'te. Kudüs'te neresidir? Şam toprağı. Şam da neresidir? Kudüs toprağı. Orası birdir. Ellezî bâhrak ne hâvleû Mescid-i Aksan, etrafını mübarek kıldık diyor ayet. Etrafını. Etrafı Şam falan hep etrafıdır. Onun için, ahir zamanda İsa Asyağım nereye inecek? Şam-ı Şerife. Deccal nerede geberecek? Şam-ı Hazreti Mehdi nerede imam olacak? kudüs Şerif'te, Şam-ı Şerif. Dolayısıyla 13'ün Amine Validemize nere gösterildi, işin sonundaki noktaya kadar gösterildi. Mekke'den parlıyor, Medine'de devlet oluyor, zirveye ulaşıyor ve kıyamete kadar yaşayacak bu din en son Şam'da nihayet olacak, Kudüs'te nihayet olacak. Dünya zaten oradan kopuyor. Mahşer arazisi nerede kurulacak? Mahşer arazisi yine Kudüs'ün arazisi Ürdün, yani o kutsal topraklardır Şam, o arazi mahşer arazisi olarak Allah Teala uzatacak orayı yeni bir arazi kuracak, oradan kuracak Dolayısıyla Şam-ı Şerif'in gösterilmesinde çok büyük ilimler var Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğdu? Fil senesi Fil senesi neydi? Ebrehe'nin orduların Kabe'ye yıkma geldiğinde Ebabil kuşlarının e, gagalarındaki, ayaklarındaki attıkları sitcillerle, senkükillerle, ateşten pişmiş taşlarla miğferlerini delen, kafalarını, beyinlerini delen, e, fili delen efendim bütün orduyu yere seren, e, yenmiş, içilmiş, biçilmiş, bilmem ne edilmiş yaprağa çefecihalem ke'as bin mekül diyor yenilmiş yaprak gibi onları efendim perişan eden o ordu, e, kuşların ordusunun gelmesi neye alametti zaten? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem 55 gün sonra doğacağını alamıyordu. Ebre'nin fil ordusu gittikten Resulullah sallallahu annesi hamileydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnı şerifinde, batlı şerifinde canlıydı. Yani Ebre'nin üzerine gelen ebabil orduları ile fil ordusunun yenilmesi yine kimin hürmetine olmuştu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğunun hürmetine olmuştu. Buna irhasat deniyor. Yani onun geleceğinin bu habercisiydi zaten. 50 güne bir var, 55 geceye kadar, 55 yani ortalama gece sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemleri şereflendirmiştir. Sonra diyor amine ve beyaz bir bulut gördüm. Efendim gökten indi beni kapladı. Yüzümü, e, oğlumu aldı benden yüzümden kaybetti. Bir münadi nida etti. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Tuhu bi Muhammed'in şarkalardı ve garba Yer doğularına doğrularına, batılarına dolaştırın. Ve hulüül bihar denizlerin içine kadar sokun. İsmini bilsinler, sıfatını tanısınlar, suretini görsünler. Ve li alimun neumazu mahi. Onun isimlerinden biri de el mahi. Mahi demek mahveden demek. Allah o ismi şerif ürmetine şirki bit atı mahveylesin. Çünkü diyor li alim gajuzü minel şirk illa muhye bir Onun ismi el mahi. Mahi demek mahveden. 201 ismi şerifi var. Biz daha yüzlerce isim daha bulduk. Müstakil bir Risale inşallah Allah beni yaşatırsa bütün isimlerini tek tek yüzlerce ismine mana vereceğim ve delillerini söyleyeceğim. Yüzlerce ismi var. Bu isimlerden biri El-Mahî'dir. Mahveden, niçin onun zamanında şirkten eser kalmayacak hepsini mahvedecek diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem mahvetti zaten. Sonra o bulut benden göz açıp kapamadan açıldı. Sonra baktım Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir yün elbisenin içine sütten beyaz bir elbiseye dolamışlar altına da bir yeşil ipek koymuşlar eline de üç anahtar vermişler anahtarların hepsi yaş inciden beyaz, yaş, taze inci biliyorsun sedef'ten çıktığı zaman yaş olur yaş, beyaz, inciden üç anahtar var efendim bir münahidini dea etti قَبَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهِ عَلَى مَفَاتِحِ النُّصْرًا مَفَاتِحِ الْفَتْحِ وَمَفَاتِحِ النُّبُوهِ Muhammed'in elinde üç anahtar tutuyor ya biri yardım anahtarlardır Allah'ın bütün yardımları onunla beraber olacak iki Fetihlerin anahtarlardır. Bütün alemleri fethedecek, İslam'a dahil edecek. Üç peygamberlik anahtarlardır. Nübüvvet onunla hitama edecek. Üç anahtar vermişler. Sonra daha büyük bir bulut geldi. Daha nurlu bir bulut geldi. Bulutun içinden ne iş işitiyorum? At kişnemeleri işittim. Kanat çarpmaları işittim. İnsanlar konuşuyorlar onları işittim. O bulut da beni kapladı. Bu sefer yine oğlumu aldılar götürdüler. Eskisinden ziyade çok vakit geçti getirmediler. Bu sefer bir münadi nidâ etti. Tufû bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. El meşrik ve el ve alâ mevâlidin nebî, va'ridû alâ ruhâni ümmetî min el cin ve el ve et ve Ha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğulara batılara bir daha dolaştırın. Peygamberlerin doğdukları yerleri gezdirin. Ümmetindeki bütün ruhani cinlere, insanlara, kuşlara, yırtıcılara kadar onu gösterin. Ona safa Adem, Adem a.s.'nın rengi gibi rengini Adem a.s.'dan alsın ve rikkatenu, Nuh aleyhisselamdan rikkatını alsın, merhametini alsın ve kullete İbrahim, İbrahim aleyhisselamın dostluğunu verin İsmail aleyhisselamın luk, lukatını, lisanını verin Yusuf'un güzelliğini verin Yakub'un müjdelerini verin Davud'un sesini verin Eyyub'un sabrını verin Yahya'nın zühdünü verin İsa'nın keremini verin sallavatullahi alâ yine ve alim ecma'in Bunların hepsini neseb-i şerifte tek tek madde yaptım kaç sayfa Yusuf aleyhisselamın güzelliği nasıldı, Resulullah'ın güzelliği nasıl? İsa Aleyhisselam'ın zühtüne kadar da efendimizin zühtüne kadar. Bütün peygamberler hakkında burada zikredilen 19 peygamber buradaki rivayette az. Ben diğer rivayetleri de cem ettim 19 peygamber. Danyal Aleyhisselam'ın muhabbeti mesela. Danyal Aleyhisselam'ı Allah'a bir seviyormuş. Allah Teala da Danyal Aleyhisselam'ı öyle bir seviyormuş ki artık orada bazı kıssalarda anlattık. Buctuna sar onu yakaladı. Kuyuya attı. kuyun içine de aslanları attı. Aç aslanları falan. On sonra bir de açın kapağı. Beş gün kapattı. Açın kapa bir de baktı. Aslanlar kenarda duruyor. Danyel aleyhisselam da namaz kılıyor. Ya çok mühim bir hadis-i şeriftir bu. Çok. Onun için aslandan korkan, yırtıcıdan, canavardan korkan ne dua kusunu? Hazreti Ali Efendimizin azatlı kölesi öyle sordu. Dedi ya Ali dedi. Çöllere çıkıyorum. Aslanlar karşıma çıkıyor. Bir dua öğretir misin? Dedi Danyel aleyhisselamın duasını öğreteyim sana dedi. Eûzü bir rabbi danyale e, ve rabbil bi'iri. Eûzü bi ke minel esed bu duayı oku geç dedi. Ondan sonra diyor hep yanında köşede oturuyorlar. Açlar, şunlar, bunlar, dolu aslanla Giriyorum çıkıyorum, hiç itibar etmiyorum. Aleyhisselam Danyal Aleyhisselam'ın duası, Danyal'ın Rabbine sığınırım diyor. O duayı da yazdım Neseb-i Şerif'te, yırtıcılara karşı da. Bütün bu peygamberlere verilenlerin tümü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğduğu gece ihsan edildi. Mevlid gecesinde ihsan edildi. وَغْمِرُوا ف۪ي كُلَّ Bütün peygamberlerin ahlakını ona onu daldırın. Hepsinin güzel ahlakının içine daldırın. Sokun, çıkarın. Tüm metecellet anufiyes-i hamd Bir anda baktım bulut yeniden açıldı. Bir bulut kapatıyor diyor evimi diyor. Bütün görüntü kayboluyor diyor. Öbür alemler görüntüler geçiyor diyor. Bir bulut açılıyor diyor. Amine validemiz neler görmüş ya. Feyzane bir katkabala hariretin hadra, matviye tayyen şediden yeşil bir ipek tutmuş elinde. İyice sıkmış elini bir mülayadi ida etti. Bakın bakın ne mutlu ne mutlu. Kabadayı Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Alet dünya külliye. <gülüyor> bütün dünya bu kumaşla temsil ediliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyayı eline aldı. Bütün alemlere, dünyanın her yerine onun dini galip ve zahir ve hakim olacaktır. Ve kıyamete yakın İsa aleyhisselam da Hz. onda Hazreti Mehdi döneminde gecenin girdiği yere İslam girecek, gündüzün girdiği yere İslam girecek. Şu anda da bütün dünya girmiştir elhamdülillah ama o zaman tek hakim İslam olacak inşâAllah-u Evet, dünya elinden her biri istese de istemese de Rasûlullah'ın dinine efendim, mecburen itaat edecek ve teslim olacak. Böyle, ondan sonra diyor annesi, üç tane melek gördüm, nefer diyor, o melek demiyor. Ben şaşkın, şaşkın, bakarken üç nefer geldi. Baktım yüzlerinden sanki güneş onların yüzünün içinden çıkıyor. Birinin elinde gümüş ibrik var, içinde mis gibi koku geliyor. İkincisinde yeşil cümrütten bir tast var. Ondan sonra dört nahiyesinde bembeyaz inci kaplamış. Efendim, üçüncünün elinde de bembeyaz bir ipek var. O ipeği açtı, ondan bir mühür çıkarttı. O mühürü getirdi ki, bakanlar bakamaz, öyle bir mühür, gözler kamaşıyor. Onu o ibriklerdeki suyla yedi kere yıkadı, sonra onu getirdi, oğlumun sırtını çevirdi, bir mühür gibi iki omuzunun arasına bastı, sonra etrafını iplen, miskten, halis miskten bir iple şöyle etrafını çizdi, ondan sonra onu ipeklerle doladı, bir saat kadar aldı, kanadının içine, kanadının içinde bir saat tuttu. Ondan sonra bıraktı bana, artık ziyaret yaptırabilirsin dedi. Şimdi bu mühürü getiren, iki omuzun arasına mühürü yerleştiren kim idi? i̇bn Abbas Hazretleri, hadisi şerifi rivayet eden zat diyor ki, Kâhne'de elgi Rıdvan, Hazine cennet bize sorsan Cibril Aleyhisselam zannederiz. Diyor ki hayır, cennetin görevli bekçisi Rıdvan isimli melek ''Mührü büveti omuzların arasına yerleştiren Rıdvan isimli melektir.'' diyor i̇bn Abbas Hazretleri böyle tespit etmiş. Onun için biz de bu şekilde itikat ediyoruz. Sonra diyor annesi, o mührü e, leyen zat, melek, kulağına bir şeyler söyledi. ''Ben anlamadım.'' diyor. İki gözünün arasından öptü. Allah Allah. Efendimiz'i. Dedi, ''Efşir ya Muhammed.'' Sallallahu aleyhi ve sellem. ''Fema bekiye li nebiyinu ilminullahi ve kadutu ''Sana müjdeler olsun ey Muhammed.'' Hangi peygamberin ne ilmi varsa hepsi bu gece sana verildi. Fantexerum <gülüyor> ilmen. İlim bakımından onların en ziyadesi sensin. Vesyamum <gülüyor> kalben. Kalp bakımından en cesaretlisi sensin. Mahkame <gülüyor> fati Yardım anahtarları sana verildi. Ve ulbistel gafarur. Düşmanlarına korku ribası giydirildi. Kimseni bir aylık yoldan adını duysa düşman titriltire titrecektir. Hadis-i şerif sahiptir zaten. İşte bu o, o gece verildi. Allah, Allah, Allah, Allah. Celle şanuhu, Celle cihan. Sonra, ben diyor dedim, ey gidi zavallı Kureyş, ene fii viladeti bu gece ne doğumlar oldu, ne hadiseler oldu, gökler yarıldı, kapılar açıldı, alemler nur'a kark oldu. Efendim, he? doğdu ol saatte ol sultanı din, nur'a gark oldu, semavat zemin, Kureyş'ten birinin haberi yoktur. Vay zavallılar dedim diyor. Oğluma neler yapıldı, kimse ne haberi... ''İnna zel acebul acib'' ''Ne şaşılacak iştir'' dedim diyor. Amine Validemiz de şaşırdı bu şey hali. Çünkü kimsenin haberi yok Allah. Ondan sonra efendim bir melek daha geldi. Diğerlerini yara yara geldi. Ağzını oğlumun ağzına koydu. Güvercin yavrusunu nasıl şey eder? Yediriyor. Ağız ağza. Böyle ağzından ağzına yedirir gibi geldi. Ben de bakıyorum. Oğlum da diyor sanki böyle hani zidni zidni daha daha isterim diye diyor, doymuyor diyor. Bir saat kadar diyor, o onu ağzına üfledi, işledi. Efşir ya Habibi. Fema lebekiyel nebin hilmun illa ve gıdûsiyde. Ey sevgilim sana müjdeler olsun. Hangi hilim sıfatı, acele etmeme sıfatı, telaş etmeme sıfatı, sükûnet sıfatı, sekinet sıfatı, hangi peygamberde varsa hepsi sana verildi. Sümmehtemeli. Sonra o melek aldı onu. bu anni. Aldı götürdü bir daha yok. Kalbim diyor, panik etti, dehşete girdim, ne olacak, ne yapacaklar çocuğuma? فَبَيْنَ مَاَنَكَدَ اِذْتِ اَنْ اَنَب۪ي قَدْ رَدْتُ عَلَيْكَ Bedri. Bir anda diyor çünkü, mana ve ruhani alemde yüzlerce yıllık iş nasıl oluyor? Bir anda oluyor, diyor. Orada zaman geçmiyor, zamandan, mekandan sıyrıldığı için. Miraç'ta da öyle olmadı mı? Ha! Bir anda getirdi, baktım, her geldiğinde başka bir nurla geliyor oğlum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolunay gibi geldi vehu kokusu mis gibi dışarı çıkıyor vehuhu Hudi dedi ki ey dedi annesi amine şimdi alabilirsin fakat tafu bil meşka vel Doğuları tavaf etti batıları dolaştı. Halem hal bütün peygamberler nerede doğdular hepsi mübarek mekan. Onun doğduğu yer ise işte, İsa selamın doğduğu yerde biliyorsunuz Beytül Biz orada ziyaret ettik Kudüs'te. Onun doğduğu yer zaten oraya Miraç Gecesi de uğratılmıştı. Bütün enbiyanın doğdukları yerler mukaddes yerler. Mevlidi Şerif yerleri. Hangi peygamber bir yerde doğduysa ora mübarek ve mukaddes bir yer. Allah'ın Nebisi doğuyor orada. Bütün nebilerin doğum yerlerini gezdirdiler. Sonra Vesîh Hakan'ın de bir Adem. Şimdi ben niye götürdüm? Babası Adem'e ziyarete götürdüm. Fazıl Maulayı Adem babası Adem Hasan bile niçin yaratıldı? Onun hürmetine. Yaptı. Nasıl affedildi? On nürmetine affedildi. Ya Rabbi hakk Muhammed'in illa vardı Yüz sene ağlamaktan köye başını çeviremedi cennetten indirildikten sonra. Muhammed'in bahşe hakkıra beni affetmez misin? Deyince Allah Teala muhafır et. Nereden tanıdın sen Muhammed'i diye sor. Sallallahu aleyhi Nereden tanıdı? İşte işte orada geçiyor. Hava validemize ta elini bile dokundurtmadılar. Mehir vermeden nikah olur mu? Dediler. Ne mehir vereceğim dedi. Abdullah oğlu Muhammed'e bir 20 salavat oku bakalım dediler. Adem aleyhisselam zaten salavatsız hava anamıza yanaşamadı ki. Mesele oradan da biliyor. Ama ya Rabbi dedi beni cennette yarattın. Baktım ben cennette. Arşı gördüm, kürsüyü gördüm. Direklerinde her yerde la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah yazıyor. E baktım sen yanına kendi adının yanına ne, kimi koyarsın? En sevdiğin kimse onun adını koyarsın. Oradan anladım. ki. Ondan şerefli bir mak diyor. Ey Adem, sadık ey Adem. Doğru söyledin, doğru anladın ey Adem. Levlahu ma khalaktu ke. Onu yaratmayacak olsaydım seni de yaratmayacaktım. Velâ cennete velâ nâran. Cenneti de yaratmayacaktım. Cehennemi de yaratmayacaktım. Velâ semâ ve lerdan. Göğü de yaratmayacaktım. Yeri de yaratmayacaktım. Bu hadis-i şerif Levlâ ke levlâ le mevzu derler haşa. Halbuki hadisin aslı nerede? Hakim Müstedrekleri vaat ediyor. Bu lafızla değil ama işte o olmasaydı seni de yaratmayacaktım alemleri de gökleri de yerleri de işte sen olmasaydın sen olmasaydın felekleri de yaratmayacaktım melekleri de yaratmayacaktım aynı mana. Hadis'in manası sahiptir dolayısıyla Adem aleyhisselam onu ve kabbele benahi iki gözünün arasında öptü babası diyor öptü onu ve kabepsir ya feynge seydi öyledim nelevvelim ve lahir sana müjdeler olsun tebrikler olsun öncekilerin sonrakilerin benim bütün zürriyetimin efendisi sensin ondan sonra diyor çocuğum bana uzattı giderken bana döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e döndü dedi ki Ebşir Ya izzet dünya ve el ahire Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana müjdeler olsun Ey dünyanın izzeti Ey ahiretin şerefi Fakat istemseke bil urvetil vuska Sen en sağlam kurttan tutmuşsun sen İslam dini İbrahim'in milleti İbrahime tutunmuşsun. Sen son bütün şeriatleri nesheden İslam'ın mükemmelini getirmişsin. Femen galebi mekaletik. Kimsenin söylediğini söylerse ve şehide bir şihadetik. Kimsenin şahadetinle kelime-i şahadetinle şahadet getirirse. Huşra yevmel kıyameti tahteli baike ve fi zümretike. Mahşerde kıyamet günü senin sancağın altında haş olacak senin ümmetinin zümresi ve cemaati arasında cennetlere dahil olacak dedi ve öylece ayrıldı buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem abduhu ve şimdi buradan ileri ben sizi geldik nereye? abdülmuttalip uyanmaya başladı meseleye nerede? tavafta ne oldu ki? ne demek ne oldu ki? kabe dört tarafıyla Mevlid-i Şerif evine doğru, makam-ı İbrahim tarafındadır Mevlid evi. Kabe Mevlid evine doğru dört tarafıyla tavafta düştüğü yere, secdeye kapandı. Abdülmuttalip bunu gözüyle gördü. Daha neler oldu, neler oldu, neler oldu? Uzun. Abdülmuttalip Efendimiz'in yaşadıkları ilginç hadiseler. Ziyarete sokmuyorlar. Kim beni sokmuyor ya falan? Silahı, şeyi çekti, kılıcı. Karşısına kim çıktı, neler neler neler? Arkası yarın değil. Arkası haftaya değil, arkası nesebi şerif kitabından okuyun her hafta size ve her sene aynı şeyleri anlatacak durumum yok, vaktimde yok. Ha sabaha da konuşsam konuşurum, o kadar da hevesimde var. Aşkımda var, size acıyorum ha. Ha size acıyorum, kendimi acıdığımdan değil, geceniz var, işiniz var, iş günüdür, eşiniz de var. Çoğunuzun eşiniz de var, onlar da bana uyuz oluyorlar bu sefer. Çayınızı da için. Mevlidiniz mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun. Çok büyük bayramdayız, neşelenin, sevinin, sevindirin, ferahlanın, ferahlandırın, hediyeler yapın, tebrikler yapın. Eşinize, dostla, çoluk çocuğuza ikramlarda bulunun. Ruhu sallallahu aleyhi ve sellem sizden bizden ferahnak olsun. Şefaat cümlemize şefi olsun. Hayırla şahit olsun. Amin Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi... Bir asker şehidimiz var hemen onun ruhunu okyalım. Cemil Kaçmaz, Şırnak şehidi ruhu için buyurun. <gülüyor> eşhedu an la ilaha illallah, eşhedu an Muhammede, abduhu ve Rasulu. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, fi kulli lamhati ve nefesin, adada ma'ashahu ilmi Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Rab ruhunu haberdar ile, seyahatini mahve ile, hasanatı tebdil ile. Yüksek dereceler ihsan ile ailesine sabrı cemil ihsan eyle. Efendim, Emine Aydın Hoca Efendi, Hoca Hanım kardeşimiz, çok kıymetli Hoca Hanım'dı. Efendi Hazretleri çok itibar ederdi. Efendi Hazretleri çok seneler ona öyle yani ihtimam gösterirdi. Çok talebe yetiştirdi, çok sohbetlere gitti. Hoca Hanım annemiz vefat etti. Emine Aydın hocamız da ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefsin adademâ Allah Allah Allah. Eminal aidin hocamızda. Efendi Hazretlerimize bağlılığının, medreselerde ders okutmasının, senelerce bu kadar talebe yetiştirmesinin bereketiyle kabrini pür eyle. Derecesini âli eyle ya Rabbel âlemin. Cemaatlarımızdan Canfer Çebi, Yusuf Önder Fahrettin, Alkan vefat etmişler, onlara da rahmet eyle, kabulen nur eyle, mahve mahveyle, sohbete gelmelerini, dinlemelerinin bereketlerini mahşere kadar, cennete kadar onlara izhar eyle ya rabbel alim. Diğer cemaatlarımızdan, Seyran, Arzu, Ayşe, Fatıma, Lütfiye, Münevver, Emine, Arife, Emsile, Cevat, Aziz, Sabahattin, Tayfur, Necdet, İhsan, Hikmet, Muharrem, Muammer, Halis, Abdullah, Nuri, Ahmet, Şahin, Kamil, Hüseyin, Asım, Recep, Şahin, Faik, Cemil, Meyit ve meyitlerin ruhları çöpür. Aşhedu Allah, ilahin la Allah, aşhedu anna Muhammed an abduhu ve rasul. La ilahillallah, Muhammed rasulullah. Fi kulli lamhadi ve nefesin, adde mabşaghi, ülmi Allah. Allah, Allah, Allah. Jel jellaluk ya Rabb al-aman. Hediyelem zıva sallayla, ruhaniyetlerini kaberdar ele, siyatlını mahvele, hasenatı tebdile ele. Azabı olanlar varsa mevlid hürmetine, azaplarını şu saatte zerre kadar imanı olanlardan defuraf-ı icale eyle, Habibine bağışla. Ya Rabbel alemin sallallahu teala aleyhi ve Efendimiz'e. Ya Rabbi sen Memduha Çebi ablamız, Mücahide ablamız, Efendim sana e en çok bağlı, en çok hizmet eden, benim de ırzımı, haysiyetimi herkese karşı müdafaa etmiş. Senelerdir ediyor. Ne erkek dinler, ne ağa anlar, ne mafya takar, ne paşa takar. Kim bizim Alemce konuşur Kars'ta çıkar. Memdua ablamız bizim biraz ağır hastalıkları var. Ona da ya Rabbiş Mevlit hürmetine acil şifaları. Derdine devalar ikram. Amin. Sen eskisinden ziyade afiyetini afiyetini ona ya deyle. Daha çok emri bil maruflar yapmasın nasip eyle. Amin. Davet tebliğ yapmasın nasip eyle. Amin. Sen onun gücüne kuvvetine ziyadelik ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Bu mübarek gecede cümlemize hayırlar, bereketler, nusretler, sükûnetler, sekinetler, ilimler, hilimler, feyizler, bereketler ihsan eyle. Amin diyenlerin nar cehennemden azade eyle. Bu sevincimizi, bu saadetimizi ölene kadar, mahşerde de sürdürerek, cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Amine validemizle buluşana kadar, aba ve idadıyla buluşana kadar, ile buluşana kadar, sahabeli kiram hazretleriyle buluşana kadar, meşayihimizle, ulemamızla, evliyamızla buluşana kadar bu saadetimizi, bu mutluluğumuzu daim eyle ya Rabbi. Bize bir daha üzüntü, keder, sıkıntı, musibet gösterme ya rabbil Ferahlanmamızı, ferahlanmamız Habibinledir sallallahu aleyhi ve sellem. Malla değildir, mülkle de değildir, mevkiyle değildir. Hiçbir şeyle sevinmiyoruz, ferahlanmıyoruz. Sadece senin bize fazlı rahmetin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile İslam dini ile el-üsnet itikadı ile Hazreti Kur'an ile senin yüce Rabbimiz olmana inanmamız tevhid akidemizle ferahlanıyoruz. Bu ferahımızı daim eyle ve bu nimetini üzerimizde itmam eyle ya Rabbi. Nimetini bize tamamla ya Rabbel Alamin. Amin amin. Amin bi rahmet Tahaviyyin ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İlâ şerefi rûhün nebî Muhammedin sallallahu teâlâhu ve selleme te ve âli ve ashabî velâ ruhun ve lâh seyyidetina aminete minti vehbin radıyallahu teâlâ ve ilâ ervâhi âbâin nebî sallallahu teâlâhu ve ecdâdin nebî sallallahu teâlâhu ve ceddâdin nebî sallallahu teâlâhu ve sellem minledu nebîh abdillâhe ilâ ebîhî Âdem aleyhissalâtu vesselâm El Fântihâ Bismillahirrahmanirrahîm